Alhamdulillah, Ledi haddana alı Hada, fma künal ahediyel olal haddan Allah, fma tofiqimat sâmi Allah bllah. Lâqat jaaet râsulü Rabbina bllh, cllu ala râsulü Muhammad, cllu ala tabibü kulubina Muhammad, Allahumma cllu ala şefiğüdnu bll Muhammad, Allahumma cllu ala şefiğüdnu bll Muhammad. Allâhumma cllu ala şefiğüdnu bll Muhammad. Allâhumma cllu ala şefiğüdnu bll Muhammad. Allâhumma cllu ala Bağözük Rabbim yapdırır. Bismillahi r-Rahmani r-Rahim. Ve min al-nas, men yeshri nefsahu b-tiqaa mardhatillah. Allahu fimbil ı ve دفع عنكم شو ابلا حول ولا قوه الا بالله العلي Rabbimiz Tebareke ve Teala bu dünyada kalan vakitlerimizi, ömürlerimizi ve nefeslerimizi rızası üzere taat uğrunda geçirmeye muvaffak eylesin. Amin. İman selametiyle çene kapamak cümlemize müessir eylesin. Amin. Bugün üzücü haber aldık. İsmail hocamız efendi hazretlerimizin biraderi, kardeşi bizim de baba dostum ve çok sevdiğim hocamız vefat etti Allah Teala rahmet eylesin Amin. kabrin nur eylesin Amin. İnşallah yarın Cuma namazını ben, Yavuz Sultan Selim Camii Şerifinde cenaze namazı kılınacak bir Müslüman Öldüğü zaman seferber olun. Ali Aden Efendi Hazretlerimizin kelamıdır. Yani şimdi Efendi Hazretlerimiz yanına istedi. Tabi cenaze orada yıkanıyor. Ee, yarın Yavuz Selim Cami Şerifi'nde kılınacak inşallah. E sizin yapacağınız nedir? Üsaid olanlar mutlaka cenazeye gelsinler. Bir kıyrat, bir uhud dağı kadar sevap alsınlar. Ee, Mezarada da iki kıyrat, iki uhud dağı kadar Müslüman'ın cenazesine tabi olmak, iştirak etmek, namazına iştirak ve defninde hazır bulunmak hakkında teşvik edici faziletli e, amellerden olduğuna dair hadis-i şerif vardır buhari i şerifte. Onun için hem cuma günü faziletli ameller babından hem gün faziletli gün, inşallah e, cuma günü defnedilenlere e, münker nekir şuali olmayacağına dair, kabir azabı olmayacağına dair müjdeler de vardır. Bazı hadis-i şerif ve rivayetlerde e, İsmail Hoca Efendi garip yaşadı, yalnız yaşadı, hiç evlenemedi. Çok ona eziyetler edenler oldu. Sihirler, büyülerle ona çok acı çektirdiler. 40-50 senedir, ben en az 40 senedir tanıyorum. E, maddi, manevi, mübarek adam, çok da alim, öyle alimdir yani Efendi Hazretlerimizin kardeşi müdekkit bir alim idi. O kadar hocalığı vardır ki şimdi rastgele önüne gelen hocaları okutur yani. Çok alim idi. Ama insanlar rahat durmuyorlar. İşte Efendi gibi zatın kardeşi olmanın da bedeli var. Mübarek kızı işte öyle neler çekti Fatıma annemiz, o öyle. Kanserden vesaireden ama ona da çok çektirdiler. Büyüler, sıkıntılar, eziyetler. Cinlerin, şeytanların, insanların şeytanları çok musallat oldular. Hızır Efendi rahmetli aleyh öyle ne kadar e, efendim, Efendi Hazretleri'nin kerimesine hizmet etti. O arada onu da şehit ettiler. E, hanımı da dayanamadı tabii ağrılara sancılar. O da öyle şehit oldu. Kardeşi de böyle bu sıkıntılar içerisinde. Diğer bir maktumu öyle sıkıntılar içerisinde. Allah'ım feraha çıkar. Ya <gülüyor> Rabbi Alem. Allah'ım salli ala seyna Muhammed ve ala aleyhi sahbüsellem. İmtihan. imtihanlar çok. Dünyanın tadı tuzu yok. Keyfi zevki yok. Ee, onlar zaten bu yolu bilen insanlar. Allah'tan razı geldiler. Sabrettiler. Rıza gösterdiler. Kazandılar elhamdülillah. Biz öyle hüç tuzan ederiz ki kazandılar. Yani hiç isyan hali görmezdim. Çok bunu bunu alırdı, çok daralırdı ama son zamanda da bu kanserle uğraştı ama o birkaç senelerdir. Ondan evvel manevi sıkıntıları çok oldu. Zor iş. Manevi sıkıntı bedendeki hastalıktan beter. Yerinde duramazsın, bir yere sıvamazsın. Yani dünya sana dar gelir. Öyle sıkıntılar verirler insan. Mevlani'ye müsaade eder, imtihan. İmtihan gereği müsaade eder. Ama tabii sihir yapan, büyü yapan, bu işlere karışanlar da katil olur. O ayrı bir şey. O eziyetlerinden dolayı, aynı bedene gelip vursa kırsa, bir tarafına eziyet versene kadar günah varsa, manevi bir şeyle de okusa, üflese veya bir sihir yapsalar, aynı haram. Ölümüne sebep olsa aynı katil. Tabii bunları maalesef e, yapıyorlar. Yapıyorlar, ee, insanlar bazı gayelerle, bazı maksatlerle birbirine eziyetler veriyorlar, sıkıntılar veriyorlar. Yanlış yanlış işler, bazen bir kadın birini evlenmek istiyor, e, ona okuyor, ediyor işte bir, bir şeyler ediyor fakat e, Allah'tan hayırlısını istemiyor. Hayırlısını istemek lazım, e, hayırlısını istemeyince karşı tarafa sıkıntı verebiliyor, e, böyle şeyler zararlı şeyler. Ondan sonra başkasıyla evlenecek olsa hadi bu sefer e, iş duadan da ileri gidiyor. Gidiyor cincilere, büyücülere. Ne olacak? Bunu bağlat da işte bunun evlenemesin benden başkasıyla. Ne ona yar oluyor, ne başkasıyla ne evlenebiliyor. İnsanlarda böyle birbiriyle çok uğraşanlar var. Allah şerlerinden muhafaza et. Ya Rabbi Allah'ımız var kapısı açık. Mübarek Cuma gecesi, kalk teheccüde istiğfar et, namazı kıl. Aç ellerini Mevla'ya, yalvar ya Rab bana hayırlısın nasip et de. Hayırlı eş ver de, hayırlı iş ver de. Karım istiyorsun, kocam istiyorsun. Be adam yani. Ne lüzum var oraya buraya gidip de efendim böyle cinlerle, büyülerle birbirine zarar veriyorlar. İnsanlara ne eziyetler ettiler yani. Çok yakınırdı o mübarek. Bana şöyle ettiler, böyle ettiler. Tabii biz tanımıyoruz o eskiden başına gelmiş. Ama işte bu, kaç yaşına kadardı? evlenemeden de vefat etti. O kadar da tam olacak bir işi bozulur. Tam olacak bir işi bozulur. He, ama manen sıkıntı sıkıntı adamcağız ya. İnşallah günahsızdır ahirete tertemiz gitmiştir yani. Güzel alim, faziletli, ahlak sahibi, mürüvvet sahibi. Çok muhteşem ahlak. Alaeder Efendi Hazretlerinin yanında bulunmuş. E, tabii efendi Hazretlerimizin zamanında o da var tabii. Ondan sonra Alaeder Efendi şeyle hallerini anlatır. Hafızası da çok gerindeydi. Yani efendi Hazretleri Gençliğinden, işte babalarından vs. birçok bir şeyleri böyle anlattırıyorduk. Aklımız hay, hayrete düşer. Son bir röportajdan yaptılar Marifet Derneği. İnşallah onları yayınlarlar. Ne kadar bilgi aldılar ondan. Öyle hatırlıyorum. Dediler bana da, tabi dinleyemedim de nasallarda iyi olur. Efendi Hazreti hakkında bir kitap, daha uzun bir tarihçi hayatını çok detaylı yazacaklar diye baya insanlardan bilgi alıyorlar, topluyorlar. Allah tamamına erdirsin. Amin. Ondan tabii memnun oluyor. İlim. Bir şey, ilim meselesi. Bir mesele duyarsın, oradan iflah olursun. Kurtulursun yani. Bir mesele seni hidayatine vesile olabilir. Onun için babamla çok arkadaşlıkları var idi. Babaannem rahmetli Allah. Kabrini nuresin. O yemek yaparmış, edermiş. Hep derdi. Işte okul derslerini onlar okul şeyi bilmiyor. Babam da biraz okul şeyi biliyor. İşte diploma alacaklar da işte imam olacak, müezzin olacak, diplomasız da olmuyor. Orta okul diploması falan. Ee, onlara ders çalıştırırdı yani babam. Ki imtihanı kazansınlar. Yoksa çok halim ama işte Ayşe Topat, At bilmem Ali Atta zıplayı öğrenmese imam olamaz. Onun için işte ne yapsınlar? Geldiler memleketten hafızlıkları var, hocalıkları var, her şeyleri var ama Topatlamamışlar işte. Onları öğrenecekler yani. Babam da ne yapsın işte iyilik olsun diye onlara imtihanlar için hazırlık ederdi. Ama epey zaman sürüyor bu tabii. Babaannem de rahmetli yemek yaparmış. Bana derdi babaannen ne kadar yemeğini yemişim sizin evde. O zaman Fethiye'de dururlar. Babamlar göreleden geldikleri zaman babam ki çocukken geldiler. Alaaddin Adel Efendi Ta Efendiden evvel geldiler buraya. E, 50'den evvel. 50'lerden evvel. E, o zaman Alaaddin Adel Efendi Hazine'ni ziyaret ederdi babam. Ta Efendiden evvel de tanıyor. Ondan sonra işte onlar da geleceği işte 54'lerden sonra yani e, sene 54'ten sonra Efendi Hazretleri imam oldu Bismillah'a. O vakit kardeşi de geldi yani. Tabi diğer insanlar da Of'tan, Çaygaradan işte dünya neryemden efendinin peşine millet akın etti geldi. Bu Fatih nereden Fatih oldu? Fatih'te az bozuk bir yer değil bu çarşamba. Benim çocukluğumda burası çok berbat bir yer idi. Yani o caminin karşısına adam vardı da Allah verdi iki dakikada bir Tövbe ya Rabbi. İyi birisi öldürmedi onda da başına iş. Caminin karşısında dükkanı var. Bir tane dükkan vardı. Berber o öyle En büyük şeylerden düşmanlardan camiye Müslümanlara falan. O sıra öyle. Şimdi bakmasın hep takkeci varcı oldu oralarda. Sen de ki aa çarşamba ne güzel çarşamba. Efendi Hazretleri en zor yere gönderildi yani. En zor yere gönderildi. Burada anlatıyor ya işte ben Hacı anne, Zehra Annemiz rahmetullahi aleyha Hanımım arkadan çarşaflı işte gidiyorken bakkal dükkanını bırakırdı bize bakma. Kasap dükkanından çıkar bize bakma. Herkes gelmişler Pakistan'dan mı gelmişler, Hindistan'dan mı diye. Bize bakıyorlardı diyor. Değil mi? Çarşamba böyle diyen yani, efendi Haziran'dan duymuşum bunu. Yani bu nasıl bir insanlar nereden indi geldiler? Şu Ali Adel Efendi azeri son senelerce evinden çıkmadı. Zaten göz altında, kapısına karakol kurmuşlar, özel karakol. Kim giriyor, kim çıkıyor? Ee, son yani 10-15 senede de ayakları tutmuyordu, yürüyemiyordu falan. O arada büyük bir tabii Osmanlı'nın son zaman, Cumhuriyetin ilk döneminde büyük bir fetret devri oldu. Büyük bir sıkıntılar yaşandı. Allah demek yasak oldu yani. Her şey yasak oldu. Onun üzerine Allah Teala Lutfet Efendi Hazretlerimizi bize bahşetti elhamdülillah. Ee, biz hidayete vesile oldu bu kadar insan hidayetine vesile oldu. Allah kendisine Hayırlı uzun ömürler bağışa Başımızdan eksik etmesin. Yokluğunu göstermesin. Ee, elhamdülillah. Ee, 90 oldu efendimiz azler. 90'ın müjdesini de aldı yani. Esas 1927'lidir. Bakma kitaplar 31 yazar, 29 yazar. Esas e, şeyi 27'lidir. 27'yi de vurduğun zaman şeye e, Hicri hesaba 27'yi internete girerseniz kendi yaşınızı da bulursunuz. Biraz yukarı bulacaksınız ama ne yapalım? Bulun. Ben 51,5 oldum, 52'ye gidiyorum. Niye 50'de kalayım ki? Geri niye kalayım? Ben de müjdeleri almak için uğraşıyorum. Biraz daha açarsam 60'ın müjdesini alacağım. 70 hakkında hadis var. 60'ta hadis başlıyor. Tabi 50'den de başlıyor. Hadis-i şerifler 50'den de başlıyor. Elhamdülillah 50'nin müjdesini aldık şimdi. Ama 50'nin müjdesi af ve ilgili değil herhal. Eee af işi 60'tan başlayacak inşallah. E, onun için Hicri'dir müteber hesap. E, 27'yi vurursanız Hicri'ye 90 90 oluyor. 90'ı da belki de aşıyor. Elhamdülillah. Bunlar büyük müjdeler. Evliyavullah hep doksanı bulalım, doksanı bulalım. Şey, Şeyh Muhammed Zekeriya, Bukhari Hazretleri, Hacı Salih Efendi Hazretleri hep kavuştuklarım. Doksanına ulaşmak için dualar ederdiler, isterdiler ve kavuştular elhamdülillah. Efendi Hazretleri daha da yüzü de geçer inşallah. Amin. Efendim Allah Teala varlığına bereket, umrüne bereket, Amin. sıhhat ve afiyet cemaatine bereket, tecdit hareketine bereket, Amin. nasip eylesin. Amin, amin, amin. Onsuz nefes alınmaz yani. Dünyada hiçbir bereket kalmamış. Evliya Allah olmasa boğulacağız yani. Boğulacağız, gideceğiz. Her taraf sahtekarlık. Hacısı, hocası sahtekar olmuş. Parayı gördü mü, efendim, Menfaati gördü mü, 40 takla atacak. Allah için doğruyu demek yok, reddiye yapmak yok, kim ne der, hesap kitap. Herkes hesap kitap peş. Hesapsız adam, Efendi Hazretleri'ni gördüm ben. Hesap yok. Ben Allah için doğru olacağım der. Kim ne yaparsa yapsın. Hiç taviz vermeyen Efendi Hazretleri'ni gördüm ben. E tabi vardır başka evliya Allah yok demiyor. Ama Allah bize onu buldurdu ve bildirdi. Yoluna tabi eylesin. Amin. Amin. Ee, bu vesileyle tabi İsmail Hocamız ee, böyle ibareler sorar. Bilmezmiş gibi bana gelir iki de bir. Şuna mana veremedim, şunu bir bana şey yapın çok da derin alim ha. Ahbib habibeke hevne ma geldi bir görüşüydi. Asan yekune bığıdaka yemem ma. Bu hadis hadis-i ercamdir, hadis. Yani diyor ki sevdiğini sev. Hevne <gülüyor> ma. Şimdi manası da zor ha. Ben de o vakit şey edemedim yani yekten de diyemedim tam karşılığı takatak Baktım işte bilmez gibi sorar, bilir gibi cevap verir. Dedi gereği kadar. Dedim çok güzel mana verdin hocam ya. İyi ki sordum bunu. Dostunu sev ne kadar? Lüzü bu kadar. Niye belki bir gün düşmanın olacak. Pay bırak. Ebğiz bağızık eyleme ama kızdığına kız gereği kadar. Asan güne habibeke yemem mi? Belki bir gün dostun olacak. Böyle ince ince hadisler, ince ince manalar gelir, sorar, sonra deşer konuyu, ince ince onu. Bir ufak şey kalsa burada tam anlaşılmadı der. O konuyu yine deşecek. Tahkık ehliydi yani. tetkik ehliydi. Öyle hoca yetişmemiş pek. İyi bir alim idi. Ondan sonra efendim Allah Teala ve Tekaddes Hazretleri Efendi Hazretlerimize bağışlasın. Ali Adir Efendi Babamıza bağışlasın. Allah ın Allah ın Dostlarına bağışlasın. Allah Teala ve Tekaddes Hazretleri çok lütuflarıyla ona el ı ilahiyyesiyle ikram eylesin. Rahmet eylesin. Amin, amin, amin. Bir şimdi ruhuna okuyalım. Eğer ki yıkanmamış olsa bir uzaktan okunur. Yıkanmadan yanında okunmaz şey. Yasin falan. E, yıkanırsa yanında da okunur. Yıkanmadan okunmuyor da uzaktan olsa okunabiliyor. Ama zaten şehadet, tevhid okuyalım. Buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne muhammed abdühü ve la ilahe illallah Muhammedun Resulullah fi kulli lemhatin ve nefesin adede mâ vesâhû Allah'ım senin ilimlerinin, bilgilerinin kuşattıkları sayısınca sonsuz kere şehadet olsun, tevhid olsun sana ya Rabbel alemi. Amin. Ve bundan hasıl sevaplar İsmail Hocamızın ruhuna hediye olsun. Amin. Vasıl olsun. Amin. Şimdiden kabrinde hazır olsun. Amin. Yarın onun karşısında mülaki olsun. Allahümme salli ala Seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi efzele salavatike adede malumatike ve barik ve sellim kezalike amin evet şimdi sohbetlerin bereketi faydası elhamdülillah insanların iddiaatine vesile oluyor muhabbetini artırıyor birçok kötü yoldan dönüşlerine sebep oluyor onun için biz bu vaaz nasihat ve sohbet yolunu terk etmeyelim inşallah Böylece, çok insanlara ulaşılıyor. Televizyon da buna vesile oldu. İnternette o zaman dedik, ilk üçe kadar çıkmış elhamdülillah. Sonra diğer şeylerde, bir arkadaş aradı da, ben dedi bir kanalda bu işin uzmanıyla görüştüm falan, işte beş bin tane vericiden bakıyorlar falan. Ta öğlende bir buçukta bile mesela, öğlen saatindeki, dokuzdaydınız diyor. Bütün hepsinin içinde. E bütün hepsine kadar var. Dokuz ne demek? İlk ona elhamdülillah e yani durmak meselesi. Sohbetten başka da bir şey yaptığımız yok yani. Onun için elhamdülillah demek millet sohbeti seviyor elhamdülillah. Evi ocağın Resul Hocam geldi elhamdülillah Allah ömrüne bereket versin. İnşallah o da sohbet tanıyan bilenler arayın onu teşvik edin. Sohbet yapacak her hafta bir şeyler hazır etti. Gitmeden on sonra veririz onları. Sohbet yapsın, çok itikadık, tevhidi çok güzel anlatır, hocamız. Ondan sonra, geçen gün aradı, yahu dedi hanımı için, hacı annen sana çok duayı artırdı. Dedim elhamdülillah, biz de o zaman işi, vazifeyi artıralım. <gülüyor> dedi çünkü neden? Her arabaya biniyor seni duyuyor, her eve gidiyor seni diyor. Pazar, pazar gibi yer dedi, pazar, çok da takva üzere bir köyler, milletler yok orada. Her evde diyor, mukabele dinler gibi sohbeti ayarlamışlar. Her evde kadınlar, Ramazan mukabelesi gibi her gün sohbet saatleri belli. Toplaşıyorlarmış. Ya, sen ne zannediyorsun? Ben dedi anlamadım dedi, bunun faydası ne olacak ki dedim. Ama bu dedi öyle öbür kanallara çıkmaya benzemiyor. Bu dedi acayip ders gibi mukabeleye döndü dedi. İşte işte millete idare Bak şimdi bizim resmi adreste Cübbeli Ahmet Hoca, Resmi yazıyor. Cüb Belâmet Hoca resmi yani yan yana yazıyor. Cüb Belâmet Hoca resmi dümdüz, hepsi küçük harf. Et demiş o? Et gmail.com işte. Bu adrese geliyor haberler sizden. Cüb Belâmet Hoca resmi. Et gmail.com. Tabi ismini ismin elzüm yok. Bir yıl önce diyor işte. Zinasından, haramından, işte kibirinden her yol var idi. Kendimce hayatım güzel. Dilediğim gibiydi. Bir vakit sonra elimden arkadaşlarım, dostlarım teker teker uzaklaştılar. Sebepler alemi diyor. Hepsinin kopma sebebi farklıydı. Yalnız kaldım. Bunalıma girdim. Ağladım. Çok ağladım. Bir yandan ağlıyorum. Bir yandan sohbetimize rastlamış. Tabii yalnızda kalınca konuşturan yok, tırdır eden yok. Yalnızlık çok faydalı bir şey. Bu sefer teselli için ne yapıyor? Bizi dinlemiş. Rastlamış yani artık. Neredeyse bu bir yıl önce bu şey yoktu, kanal ama demek Şeyler uydudan vardı yine Radyonun yayını uydudan da vardı İnternetten de vardı Birden diyor Cübbeli Ahmet Hoca diyor yani o tabi yazmış oraya Vaazda dedi ki sen kendini yalnız mı sandın? başı boş mu sandın? Rabbim varken sen nasıl yalnızım dersin? Dedi çok ağlamaya başladım diyor Mucizeyse mucize tesadüfse tesadüf Neyse neydi sohbetleri dinlemeyi çoğalttım Namaza başladım çok şükür Devam ediyorum elhamdülillah. Şimdi, burada misaldir bu, bunun gibi niceleri bize ulaşamaz. Nicelerinin başından neler geçmiş, düşündüğüm anda o laf geldi diyor sohbette. Veya sohbete bir şey soruyla geldim, onun cevabını aldım. Veyahut işte açtığımız anda, biz de hapishanede her dakika adamlar geliyor gidiyor, revir olduğu için sabit pek durmuyorlardı. Ee, gecenin birinde ikisinde ne vakit açsak radyoyu tam onlarla konuşuyoruz. Ya almış Kur'an eline abdestsiz tutuyor bir genç çocuk. Yavrum işte abdestin yok. E işte ne var işte ben bakıyorum. Mesela meal okuyorum falan. Ya abdestsiz tutma, okuma falan derken açıyorlar radyoyu oradan hemen sohbet denk geliyor. İşte Kur'an abdestsiz tutulmaz. Şöyle olur, böyle olur. Ben orada canlı söylüyorum dinlemiyor beni. Radyo deyince dinliyorum. Bizim millette de böyle bir şey var. Buradan haber desen kabul etmez. Gazete yazsa gazete yazdı der. Sanki Kur'an yazdı. Yani millette illa o demirden falan çıkacak böyle. Cihazdan çıkacak ses. Burada hazır konuşuyorum ha. Yok o cihazdan gelirse resmi oluyor yani. Böyle <gülüyor> kaç defa ya şaşırttılar kaldılar. Ya arkadaş sen bunlara sanki haber mi veriyorsun radyoya ki şunu koyun da bunu söyletin bu saatte. Ama Mevla'nın işleri bunlar. Bak ne diyor işte. Mucizesi mucize, tesadüfse tesadüf. Neyse neydi. Bunun gibi ben yüzlerce misalim var. Çünkü Efendi Hazretlerimiz buyururdu ki, buraya gelen cemaat neye muhtaç ise Mevla onu hatibin, vaizin e, kalbine ilham eder. Yani ne lazımsa millete onu konuşturur onlara. Mevla'nın işleri bu. Bizim sohbet usulü böyledir yani. Senelerdir böyle rastladım okulanaşla, mana vermek üzere yapmıyoruz, pazar sohbeti gibi değil ama e, içimiz böyle, yani kalbimiz bu şekil üzere yetiştirilmiş millete ne lazım? E, Mevla böyle ayarlıyor. Sen mesela yiyorsun yemekleri, nerene ne lazım? Göze vitamin lazım, kulağa lazım, ayağa lazım, değil mi? Vücudun her yerine, beyne, tamara, ciğere, böbreğe lazım. Ama işte, e, sen yerken bunu hesap edemezsin, neresi nereye gidecek? Şimdi göze lazım olanı beyne yollasa beyin bozulur. Midede bir kimyahane var. O kimyahanede tahlil laboratuvarı var. Oradan süzülüyor, süzgeçten geçiyor. Ondan sonra ayağına lazım, ayağına gidiyor. Başına lazım, başına gidiyor. Yoksa ne olur? Bir tarafın şişer. Değil mi? Adamların bir tarafı şişmiyor mu? İşte dengesizlikler. E Mevla onu niye öyle yapıyor? Hepsi böyle rast gitmez ha. Ben bunu yapıyorum. Bak bazı daha böyle yaparsam görürsün kafanmış işte bacağımmış işte. E demek ki Mevla nereye ne lazım onu oraya sevk ediyor. Manevi gıda da böyledir. Maddi rızıklar nasıl yedikten sonra dağılıyor? Manevi rızıklar da taksimat var. Burası Allah'ın sofrasıdır. Burada cuma gecesinde Rabbim sofrayı kuruyor. Bizi de ona misafir ediyor. Elhamdülillah ayetlerden hadislerden bize okutuyor dinletiyor manevi rızıklarımızı bizim dağıtıyor taksim ediyor kime ne lazımsa Allah ona onu nasip ediyor Allah Teala amele muvaffak eylesin amin devam sebat istikametler müyesser eylesin amin. amin işin başı Allah sevgisi Celle Celaluhu ve Resulullah sevgisi sallallahu teala en büyük hazırlık amelimiz değil Amellerimiz, işte kimimizin namazımız var, orucumuz var, nafilelerimiz var. Herkesin sadakası olan var, hayır olan var. Zenginin, ayrı, fakirin ayrı, kendine göre hasenatı var. Bunlar ahiret için hazırlık mıdır? Hazırlıktır. Tedariktir. Azıktır. Tezevvedü. Azığınızı alın Allah buyuruyor. Fe inne hayra zâdit Azıkların en hayırlısı ahiret azığıdır. O da nedir? Haramlardan sakınmaktır. Dünya biter, yemekler de biter. Ama ahirete gittiğin vakit azık getirdin mi? Neyle geleceksin? İman ile, takva ile. Ondan sonra faziletli ameller, zikirler vesaire. Sonsuz sevap kazanma kapıları açık şu anda ölmediğimiz için. Ne mutlu bize ki bir zikir, bir tevhid, bir salavat okuyabiliyoruz. Allahu salli aleyhi ve Muhammed aleyhi ve sellem. Şimdi görsek bir la ilahe illallah demek yasak bize artık? Nasip değil bize. Ancak yaptıklarımızdan amelimiz açık kalacak. Onda da sadaka-i cariyen var mı? Faydalanılan ilmin var mı? Hayırlı evladın var mı? İşte insanlara sebep oldun mu? Milleti namaza başlattınsa o namaza devam eder sana yazılır. Böyle hayırların var ise defterin kapanmaz. Geri kalan kapandı gitti. Daha bir Allah diyemezsin ki yazılsın. O zaman kıyamete hazırlık lazım. Ama bu hazırlıkların başında en mühimi ne geliyor? İşte o sahabeden zatın radıyallahu teala'nın bir zat geliyor ya Mete sa'etu ya Resulallah Bukhari hadisi Müslim'de de var. Kıyamet ne zaman ya Resulallah? Ta o zamandan kıyameti soruyorlar. Şimdi kıyameti soran kaldı mı? Kalmaz. Neden? Yanaştı ya gaflet kapladı. Yanaştıkça unutulacak. Yanaştıkça unutulacak. Kıyamet kopma başlarken millet, çarşı pazarlar böyle olacak. Millet gaflet içinde. Hiç Allah düşünen yok. Hiç ahiret bilen yok. Yani Müslüman bile kalmayacak. Müslüman kalsa zaten kıyamet kopmaz. Bir Allah diyen kalmayınca kıyamet kopacak. E düşün ki herkes varsa dünya yoksa dünya. Cahil cahil tolanacaklar. Tam o arada develer pazarda alanlar, satanlar, koyunlar, keçiler hep hadis-i şerif söylüyor. Hadis-i şerif aynı böyle veyal ediyor. Ama öyle bir patlayacak ki kıyamet. Yani adam önüne tabağa koymuş Efendim işte neyse sütünü, aşını ağzına götüremeden kıyamet kopacak. Kaşığı e, koydu tasa, kaşığı ağzına götüremeden dünya bitti. O kadar çabuk. Ve اَمْرُ السَّاعَةِ Kıyametin kopma işi اِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ Ancak göz kırpmak kadar. Göz kırpmak. Saniyeyi te tefsir ederken en kısa yollan göz kırpmak. اَلْهُ akrabu. Hatta daha da yakın. Ama siz Göz kırpmaktan daha kısa bir zaman bilemeyeceğiniz için size öyle söylüyorum Mevla buyuruyor, daha da yakın. Bütün dünya, gökler, yerler, alemler sönecek, bitti. Nasıl kopacak? E buna hazırlanmadan olur mu? Ama o zamankiler hiç hazırlanmayacak. Çünkü imanı yok. Şimdi gelhamdülillah yine Müslüman millet varız, e bir şeyler hazırlık yapmaya çalışıyoruz gafletle beraber, unutup duruyoruz. Arada bir hatırlatma Mevla yapıyor. E Vazu nasihat çok önemli. Sohbet uyarıcı uyar, devamlı. Ahirete hatırlatmak lazım ki bu millete haramlardan soğusunlar, ibadetlere rağbet etsinler ve yönelsinler. Diyor ki kıyamet ne zaman kopacak ya Resulallah? Ne buyurursa Allah'a sen? Adettela. Sen ne hazırladın? Hazır mısın da soruyorsun. O da ne güzel cevap verdi. Ma da ne Salatim vela savunun vela sadaka. Çok namaz hazırlamadım. Çok oruç hazırlamadım çok sadaka hazırlamadım. Ve lâkinni hubbullâhe ve Resûle. ben bir şey biliyorum ki, Allahı ve Resûlü seviyorum. İşte Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurmadı ki sen öyle kuru kuruya sevgi olmaz. Sen efendim çok namazın yoksa boşuna gitti falan. Ne buyurdu ona? Ente me'amen ahbebde. Sen sevdiklerinle beraber olacaksın. Bakın buraya dikkat edin. Burada büyük bir şey var. Müjde var. Onun Hazreti Hz. Enes radıyallahu teala Resulullah'ın hadimi, hizmetçisi ne buyuruyordu? Ben de Ebu Bekir'i seviyorum, Ömer'i seviyorum, radıyallahu anh'ıma. Onlar kadar amelim de yok. Ama bu hadise sevindiğimiz kadar Medine ehli, sahabe-i kiram bu hadise sevindiği kadar hiçbir şeyle sevinmedi. Çünkü neden? Ee, sevgi. Sade sevgi. Ama tabii ki seven sevdiğine itaat eder, sevdiğini zikreder. Bunlar ayrı şeyler. Bu doğal şeyler. Sevgi bunları getirir zaten, gerektirir iktiza eder. Ama sırf seviyorum sözüne, sen sevdiğinle berabersin müjdesi verilince, onun için biz Allah ve Rasûlü çok seveceğiz. Allah'ı sevmek neyle olacak? Nimetlerini hatırlamakla ve hatırlatmakla. Ey Davud, Mevla buyurdu Davud Aleyhisselam'a vahiylerinde, ''Habbi ibni ile nâs ve habbi ''Ey Davud, beni insanlara sevdir, insanları bana sevdir.'' ''Ya Rabbi bu ne kadar zor iş, ben bunu nasıl beceririm?'' ''Mevla buyurdu ki, sana kolayını öğreteyim, seni elçi gönderdim.'' ''Sen insanlara benim iyiliklerimi anlat, nimetlerimi anlat.'' İnsanlar, ''El insan, ubeydül ihsan, iyiliğin kulcağızıdır.'' Bir iyilik gördüğüne, Tulküle olur. Tabi vefalıysa, tabi şahsiyetliyse, kişilik karakter sahibi ise, şimdi de iyilik yapana nasıl bir kazık atacağım diye uğraşıyor. O ayrı. Şimdikilerin mizacı bozulmuş, genetiği bozulmuş, şifresiyle oynanmış, kodlarıyla oynanmış, Yahudi e, tohumlarla oynamış, e, yenilen tohumlarda bile domates bozulmuş, patates kıyar da bozulmuş, bu sefer yiyenler de bozulmuş falan falan. Şimdi ittak iş yarama nehsen değilsen zamanına geldik. İyilik yaptığının şerrinden sakın. Hakikaten kime iyilik yaptımsa onun şerrinden sakın. Adama burada şoför aldım. Kaç tane böyle efendim vakfın işine soktuk. Vali Bey rahmetli işte bu hanımı da e, komiserlikten emekli. O çarşaf giydi. Bunlar işsiz kaldı da. İşte bunları şeydi. Aldık buraya. Burada yardım ettik. daire de aldık şuraya 28 Şubat olur olmaz. ilk benim kuranlarımı evi o ihbar etti. Ondan sonra çarşaflı arada kot pantolu giydi çıktı buraya. Adam da bir tutam sakal, şalvar, cüppe bir kesti, kaskette taktı kafaya. Ha burada dolaş. Sen elecek memuriyet. Neler ama? Yanımıza gelmeyen ajan kalmadı. Gelmeyen kalmadı. 20 30 senedi böyle peşime. Gelirler, giderler. İyilik yaptığını şerinden sakın. Hani dediler ya felanca sana kötülük ediyor. Dedi ki adam etmez ya, Niye dedi? İyilik etmedim ki ona dedi yani. Şimdi bu meşhur bir kaide oldu şimdi. Ama esasen adam adam olsa, şahsiyetli kişi olsa vefalı olur. Çünkü Allah Teala vefalı olmayı emrediyor bize. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem öyleydi. Bu ahlak. Hal öyle olunca da e, efendim e, biz yine tabii iyilik yapacağız. Bize olan nedir? İhsan. İnsan, ihsanın Kulcağızıdır. Yani ne demek? Ee, abidi okurduk eskiden de sonra anladık yanlış. Ubeydi okunacak. Abit yemi çünkü. O zaman Arapça da çok bilmiyoruz. Şimdi de çok bilmiyoruz da de bir yanlış yapabiliriz. El insan, Ubeydül ihsan. İnsan iyiliğin kulcağızıdır. Yani bir iyilik gördüğü zaman ona ne yapar? Ee, efendim, Vefa borcu kendisine hisseder. Ey Davud, beni insanlara sevdir. Nasıl yapacaksın bunu? Benim iyiliklerimi onlara anlat. Şimdi bir adam, bir çocuğa dense ki senin babana şu adamın şu kadar iyiliği var, o çocuk da insan ise, vay bu adamın babama iyiliği var böyle, o adamada ne yapar? İyilik eder. Öyle mi değil mi şimdi? E, e benim iyi. E peki kul kula ne iyilik edebilir? Yaratmak yaratamaz. Yaşatmak yaşatamaz. Ancak ne olur? Sebep olur. 40 işte, Acı kahvenin 40 yıl hatırı var. Ama kahve Allah'tan, suyu Allah'tan, ateşi Allah'tan, her şey Allah'tan. O onu sadece Koydu ocağa, pişirdi yani, sonra da getirdi. Ama yaratmak bakımından o kahveyle ilgili hiçbir şeyi halk etmiş değil, acil. Şeker de koysa, o da Allah'tan, hepsi Allah'tan. Ama o sebep olduğu için hatırı var. Adamsan 40 yıl hatır sayacaksın. E şimdi ya sen peki seni yaratan Allah, bir damla sudan halik eden Allah, Celle Celle, ananın karnında boğmayan Allah, herkese verdiği gibi el göz kulak Ayak işte ciğer, böbrek veren Allah seni süründürmeyen, öyle doğuştan sen malul olabilirdin bir tarafın yamuk olabilirdin. E insanlar suratına bakamaz halde olabilirdin. Saycan, saycan, saycan efendi hazretleri. Çok anlatırdım Mevla'nın nimetlerini. Öyle anlatır yani bazen, saatlerce anlatır. insan böyle yani biz Allah'a borçlu değiliz arkadaşlar. Niye? Borcun ta kendisiyiz derdi. Borçlu olanın yine kendi bir şeysi var da bir de borcu var. ''Biz borcun ta kendisiyiz, borçlu nasıl olalım?'' derdi. O da Ali Adir Efendi Hazretleri'nden anlatırdı. ''Efendi baba, bazı kere derdi, sabah sabahından sonra, pazar sabahı sohbeti bir başlar anlatmaya üç saat, dört saat, onlara yani özel tekkede, öğlen namazına beykoza için O zaman sohbet öğlendeymiş. Sonra benim yetiştiğim zamanlar ikindiye almıştı, işte, pazar sabahından burada gelen misafirlerle ilgilendiği için öğlene yetişemez diye.'' O vakit öğlendeymiş de gemiyle herhalde geçiyorlardı buradan o zaman. Köprüler yok o zaman. Ee, yani derdi ki gemiyle de olsa belki o sohbete zor kavuşurdum. Bir abdest alma payımız kalmaz. Sabah namazında otururduk sohbete. Ya Alâheder Efendi babamız Ama derdi Mevla'yı öyle bir anlatır, öyle bir anlatır, sanki perdeyi aç da açacak bize gösterecek. O hale gelirdik derdi. O hale gelirdik. Konuşan öyle veli olursa işte o hale getirir adam. Ever de öyle yani. Öyle anlatmalarına şahit oldum ki yani. Öyle sohbetlerine şahit oldum. Tabii kaydı alınmadı, edilmedi. Belki içimizde kalan bir bereket kalmıştır. Çoğunun kaydı olmadı tabii. Bu arada bir tek bir sohbet yani insan ölü mü, ölüme müyüm haberin olmaz ya. Yani. Kendinden geçersin, gidersin. Öyle sohbetler eder. Aleyhi ve aleyhisselam. Ne yapalım işte hatırımızda kalanlarla idare edeceğiz yani. Yetineceğiz. O bize zaten tefsir, hadis, yolları açmış yani. Okuyun, okutun, anlatın. E, yolu gösterdi. Allah Teala ecrini kat kat eylesin, mükafatını Amin. azim eylesin. Amin. Şimdi Allah'ı sevdir insanlara neyle? E iyiliklerini anlat. İyiliklerini anlatırsan insanlar da, aa veli nimet, ne demek veli nimet? İyiliğin sahibi demek yani. Sen de, sende bir nimet var, o nimetin sahibi kim gönderdi sana? Onun adına ne derler? veli nimetimiz. Yani sana dükkan açmış, iş vermiş bir adama ne derler? Veli nimetimiz. Aslında nimetlerin velisi esas kim? Ancak Allahu Teala. Ancak Allahu Teala. Veliü tevfik, veliü n'me, muvafakiyet vermenin sahibi o, nimetlerin sahibi o, her şeyin sahibi o. Ama kul kula sebeptir. Onun için iyiliklerini anlatırsın. O iyiliklerini kul duyarsa, "Aa, ya ben böyle anamdan doğdum efendim her şeyi kendi kendime buldum rastgele böyle oldu zannediyorum halbuki bu ne kadar iyilik var üzerimde ya hastalıkları duyduğunca zaten ne kadar hastalık var yani ne kadar hastalık var sayısını doktorlar biliyor mu he Hayır. sayısını doktorlar bilmiyor Salavat okurken bile ne diyoruz Bir külli da'in ve dev'in hastalık kadar ilaç kadar salavat et yani ne kadar fazla ki hastalık kadar ilacı kadar sayı sonsuz yani. Sen ne kadar hastalıktan muhafsın? Neyim var kolesterolum var. Ya o da hastalık mı? Ya konuşma ya <gülüyor> sen de kolesterolu varmış. Sanki kolesterol bir yerine vurdu. Ne hastalık? O kadın zaten çıkmış diyor 40 yumurta yiyin boş ver diyor da kolesterolda bir şey yok diyor. <gülüyor> Neyse siz ona uymayın öyle. 40 yumurta yenir mi? Ya hiçbir kitapta yeri yok yani öyle. Bir iki tane ne iyi. E şimdi sen efendim o zaten israfa giriyor öyle 30-40 tane zeytin yiyin diyor Ulan 7 zeytini zor yiyorum saba 30 tane <gülüyor> <gülüyor> neyse konuşuyor o da o da bir alem mesele Mevla Teala'nın e, nimetlerini sayarken ne kadar hastalık vermedi sana şimdi ne kadar hastalık varsa o kadar hastalık verebilirdi sana ne kadar hastalık vermedi sanadan zaten bilgisayar çöküyor Beyin gidiyor yani. Ne kadar hastalık verebilir bana? Vermedi bana. En ağır hastada yine kaç tane nimeti var? Adam kanserim diyor orada bağırıyor. E kansersin ama aynı anda dişini de ağrıtabilir. Aynı anda başını da ağrıtabilir. Aynı anda karnını da ağrıtabilir. Aynı anda kabuz da yapabilir. Aynı anda bas bas bağırtabilir. E ne oldu? Ya tamam hoca beni yani dur kanser kalsın da idare ediyoruz ya. Demek durumunda kalırsın. Çünkü bir anda bir bindirirse senin her tarafın ağrıyı. he? Beni kullarıma sevdir, kullarımı da bana sevdir. Niye? E çünkü beni sever, beni tanırlarsa, iyiliklerin sahibi olarak bilirlerse beni severler. Beni sevince bana itaat ederler. Çünkü seven sevdiğine itaat eder, kayda budur. Bir karıyı seviyorsun, Kar karı sana ne derse onu yapıyorsun da. E Allah'ı seven de Allah'ı dinleyecek. O zaman ne oldu? Beni severlerse bana itaat ederler. Bana itaat edince de otomatik ben onları severim. Mevla ne kolay yol öğretti. Davut Aleyhisselam'a. Ama zor iş. Yol kolay, metot kolay. Ama tabii bu millete Allah'ın nimetlerini anlatacaksın, sonra bu milleti yumuşatacaksın, işte kalpler Allah'ın elinde, Rabbim idâat yaratacak, bu kadar iyiliğin sahibi Rabbim ya ben nasıl onu dinlemem, itaat etmem? Kimin bana ne faydası var? Ölürken Mevla ile beraber kabirde onlayız, mahşerde onlayız, kimsenin cenneti yok, cehennemi yok, dünyada da rızık o gönderiyor, her şey onun elinde, o zaman ben onu dinleyeyim, ne dinliyorum onu bunu? ...diyecek, İslam'a dönecek. Ve Allah Resulünü severim diyecek. Ne hazırladın? Çok namazım, çok orucum yok. Ama Allah ve Resulü severim diyecek. Onun için Hz. Enes burada ne diyor? Ben de Allah Resulü seviyorum. Ama tabi Allah Resulü yüksek durum. Ebu Bekir Ömer'i seviyorum. O da sahabeden olduğu için. Ama Ebu Bekir Ömer kadar amelim yok. Ve amel bi amaliyim Amelleri kadar amelim yoksa da. O sevgi beni... Yar ahirette onlarla beraber edecek. Tabi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle beraberlik bir ziyaret gibi gidip gelme beraberliği olur. Bize de nasip olur inşallah. Ahiret bakımından. Çünkü peygamberlerin makamları yüksektir. Ama Ebu Bekir ve Ömer sahabeden olmak hasebiyle Hazreti Enes de onları göz, gözüne kestirmiş. Çünkü hedefteki kendi seviyesindeki sahabe arasındaki en yüksek hedef kim? Ebu Bekir ve Ömer. Radıyallahu teala onun için ben de onları seviyorum diye. Şimdi sen de mesela ne diyeceksin? Ben Mahmud Efendi Hazretleri seviyorum diyeceksin. Değil mi? Sakın cübbeli mübbeli deme. on sonra ben aşağılarda bir yerlerde uğraşırsam seni de getirirler. Al sevdiğinle beraber ol falan. Sen dersin ki bu böyle bozuk adam mıydı falan. Ondan sonra benimle uğraş, ben senden uğraş, mahşerde de birbirimizle uğraşmayalım. Garanti işler yapalım. Mahmud Efendi Hazretleri gibi zatları sevelim. Anladın? E Açrali Efendi sev, Şeyh el Bukhari sev, Sami Efendi Hazreti sev, Mehmet Zahid Efendi sev. Sev! Sağlam, garanti adamları sev. Sakat adamlarla uğraşma. Ama Allah için sev. Menfaat için sevme. Bir derdin gayen, garazın olmasın. Hedefin sadece Allah ve sevmek olsun. Ve böylece en büyük sevincin hasıl olsun. Evet, Hz. Enes künyesi Ebu Hamza Ensar'dan Hazret kabilesinden efendim, en çok rivayet, hadis rivayet edenlerden Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem geldiğinde ömrü kaç seneydi, kaç yaşındaydı? Biliyorsunuz 10 yaşındaydı Hazreti Enes hicrette 10 yaşındaydı Annesi kim? Annesi meşhur, Ümmü Süleym Mustafa aklı gitmiş yaşlı kadın dediği Evet, kitabında Üç Muhammed'de öyle söylüyor Niye ki Efendimizin terini şişeye dolduruyormuş ya Koku diye kullanacak. En iyi bu kokuyor diye Efendimizin Rasulullah Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de ona esabdi. iyi yaptın, doğru yaptın buyurmuş ha. Efendimizin doğru yaptın buyurduğu kadına aklı karışmış yaşlı kadın diyor. Yani evet. Ee, Ümmü Süleym annesi aldı getirdi Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem. Dedi ki enes gulamun yaktümük. Bunun adı enestir. Bu çocuk gençtir. Sana hizmet yapacak. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki kabul etti sana dedi bir künye takacağım künye takardı Ebu Hamza Hamza'nın babası olası dedi halbuki on yaşında çocuğu yok bir şey yok Efendimizin işleri sallallahu aleyhi şaka yapardı onlar. derdi ona ki yaz el üzüneyn e iki kulak sahibi yani böyle şakaları vardır mizahları vardır lakap takardı sallallahu aleyhi sellem künye takardı sallallahu aleyhi o bir hayat o dünya ahiret cennet onun Enes radıyallahu anh Bedir'e de gitmiş savaşma değil de Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme hizmet etmek için Bedir muharebesine de yanda bulunmuş. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de ona çok dualarda bulunmuş. Evet bu dualarda Allah'ım eksir malıhu ve veledevu barik lehu fi ve edhilhu'l cenne. Hadi bakalım duaya bak. Ya Rabbi malını çok et. Amin demez ha geldi geçti malı çok tuzadı. Malını çok et, evladını çok et. Malına, evladına bereket ver. Onun için mübareket onu cennete girmesini ona nasip et. Amin de mübarek bize amin olsun da amin. He. Hazreti Enes Diyordu ki Benim diyordu bu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Duası bereketiyle Çok çocuğum oldu Ne kadar söyleyeyim sana Tam belimden yani Torunumu saymıyorum diyor Torunlarımı saymıyorum Sülbümden belimden gelen çocuklarımdan Torunlarımdan değil yüz yirmi beş tanesini gömdüm diyor torunlarımı saymıyorum diyor çok yaşadı ya sulbümden gelen oğullarımdan yüz yirmi beş tanesini defnettim diyor hemen şimdi siz merak ettiniz bir hanımdan mı kaç hanımdan <gülüyor> sana ne Allah Allah adam diyor oğlum bu kadar diyor. sana ne ya bizim millet hemen adam diyecek on çocuğum var bir hanımdan mı sana ne Yahu ne dedikoducu birbirletsiniz ya. Allah Allah. Neyse kaç hanımındansa sana ne. Evet. Yok burada olsa söylerdim. Yok yani diye mevzuyu şey ediyorum. Ondan sonra diyor benim bostanıma dua etti. Bostanım diyor herkesin bostanı bir kere vermez. Yani bazen birkaç sene vermiyor. Don vuruyor, şu vuruyor, bu vuruyor. Benim bostan her sene iki kere verirdi. Ondan sonra onda rayhan vardı. Bir de bostanımdan Resulullah'ın duası var ya bereketli kul. Mis kokuları gelir. Bahçelerimden bostanlarımdan. Cennet kokuları gelir. Ya. Annesi dedi ki Ya Resulallah ödüullahe li enes. Sana ben onu hizmetçi verdim. Allah'a dua et. Ama demedi ki parası çok olsun, çocuğu çok olsun. Dedi ki enes için Allah'a dua et. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de vefalı dost. Ne dedi? Sen oğlunu bana hizmetime verdin. Ya Rabbi malını çok et, evladını çok et. Bereketli kıl, bir de cennete girdir. Daha, bu nasıl bir dua arkadaş ya. Bir de yüzde yüz makbul dua. Evet. Ali i̇bn Medini Hazretleri var, büyük muhattis, muhattisten en büyüklerindendir. Basra'da ölen son sahabi. Hazreti Enes. Radıyallahu Teala. Duası makbul. Evet. Şimdi diyor ki, malını çok et buyurdu. Bostanım bol bol verdi. Veriyor. Çocuğunu et buyurdu. Onu da gördüm. Üç duanın ikisini gördüm. Üçüncüden ümitliyim. Üçüncüsü neydi? Cennetten ümitliyim. Çünkü cennete yine kesin gireceğim demezler. Edeben. Edeben demez. Abi ki böyle bir hadiste kendisine dua edilen kişi kesin ne oldu? Cennetle müjdelenmiş oldu. Bunun için cehenneme girmesi mümkün değil. Çünkü Resulullah'a nasip olmaz o dua nasip et, et olduysa o dua kesinleşti, bitti. Allah Habibini sallallahu aleyhi ve sellem asla efendim e, duasında e, mahrum etmez. Ondan sonra üçüncüyü bekliyorum derdim. Sabit el Bunani bu da Tabi'nin ulularındandır. O da Hazreti Enes'e hizmet etmiş. Sabit el-Bünani tabi'nin ulularından. E, bir gün diyor Bostanlarının bekçisi geldi. Ee, yani zir ziraatle uğraşan görevlisi. Dedi ki ya Ebu Hamze, Efendimiz Aleyhisselam küngele diyor onu? Ya Ebu dedi, topraklar kurudu, çatladı. Dedi öyle mi? Tamam. Kalktı hemen, abdest aldı, sahraya çıktı. Boş yere. Böyle duaların kabul olmasında sahraaların çok faydası var. Yüksek tepelere çıkmanın da çok faydası var. Üstünün de açık olmasının da çok faydası var. Yani binada değil de hani böyle özel bir hacet namazında üstün boş yani sema ile aranda efendim bir şey yok. Çıktı sahraya iki rekat namaz kıldı sonra dua etti. Şimdi sabit el-Bünane Hazretleri diyor ki ben şimdi bakıyorum vaziyette. Daha duası biter bitmez bulutlar hep birbirinden ayrıydı başladılar eklenme Küçük küçük küçük küçük hepsi birbirine ekleniyor. Bulutlar geldi Başladı yağdırma, her yer suya doldukandı, yağmur sakinleşince Hazreti Enes çocuklarından birine dedi ki, bak bakalım yağmur nereye kadar gitmiş evladım. Onlar da gittiler, tespit ettiler, bizim bostanları bir ufak geçmiş, orada kalmış dediler. Yani özel bulut yaratıyor Rabbim, özel onun arazilerini ileri geçmemiş, az bir şey geçmiş yani. Orada durmuş. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Duasına mazhar. Malını çok et. Arazi sulanmasa, mahsul olmasa mal olmaz. Evet. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh, halife olunca onu Bahreyn'e göndermek istediği vali olarak Hz. Ömer ile istişare etti. Hz. Ömer Efendimiz de dedi ki çok akıllıdır, çok zekidir, yazma bilir, çok faziletli var, gönder dedi. Bahreyn'de falan valiliği de var. Radıyallahu teala Evet. Bu mübarek zat 99 yaşında vefat etti. Ee, bir 100 seneden bir, bir sene hariç sene yani efendim sallallahu aleyhi ve sellem zamandan sene 90 90. sene çok şey değil mi? Daha ne olaylar var? Neler görmüştüler, neler görmüş. 90 veya 91. yılda eee takvime göre yani. vefat etti. Tam vefat edeceği zaman e, Sabit el-Bunani Hazretleri yanındaydı. Dedi ona ki işte bu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin saçının bir telidir. Sen bunu benim dilimin altına koy, beni öyle defnedersin. Ben bundan şefaat, bereket umuyorum. dedi. Ve Hazreti Sabit de diyor ki efendim, Habidetü Selmani de diyor tabii, ben diyor o saçı şerifi e, dilinin altına koydum, öylece defnettik. E, Tabi diyorlar ki, bizde o saç telinden bir tanesinin olması, bütün dünya ve içindekilerin bizde olmasından bize daha sevgilidir. E, o da işte, bu, bu, Buhari'de de var, bu, Müslim'de var, Habide-i Selmani'nin sözü Müslim'de var, Sahih Müslim'de var. E, bunlar tabiin, bunlar Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem beyanıyla en hayırlı asır, benim asrım, sonra onları takip edenler. Yani sahabeden sonraki en hayırlı dönemin alimleri, veliler. Sahabe-i kiram vasiyet ediyor, sakalı şerifi, saçı şerifi dilimin altına koy. Onlar bunu tatbik ediyor. Bütün dünya benim olacağına bir saçı şerifi, bir sakalı şerife sahip olsam, diyorlar. Bunda daha zerre kadar tereddüden mi hal kaldı mı ki? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in kutsal emanetleri, mübarek bedeninden çıkan, saçı, sakalı bütün kutsal olduğuna, mukaddes olduğuna, Kurtarıcı olduğuna, Allah'ın izniyle şefaat ettiğine, bereket olduğuna, zerre kadar şüphe kaldım. En sağlam kaynak var. İşte Hazreti Enes'le aramızda sene 1436, o 90 senesinde vefat. 36, 1436, bunu bir hesap ederseniz hemen hemen 13 asır, değil mi? Belki ziyade 13 asır aramızda zaman var. Ama onlar 13-14 asır evvel kıyametin yaklaştığının sıkıntısını çekmişler. Kıyamet geliyor diye düşünmüşler. Ve hazırlık yapmaya o büyük gün için o hamilelerin doğum yapacağı insan olsun hayvan olsun ne kadar yüklü varsa kıyamet zelzelesi ve sarsıntısı başladığı anda bütün yüklülerin yükünü do doğuracağı, vaz edeceği ve farkında bile olmadan. Normalde efendim ağrılar, sancılar, doğum sancıları, yok ben sancıya dayanamam. Efendim sezeryan olayım, bilmem ne. O zaten sancıya dayansa sezeryan olur mu? Sezeryan daha zor bir şey. Ameliyat, narkoz yiyorsun, ayılmama ihtimali var. Mesela ama acı sancı o kadar zor geliyor ki şindikilere. Sezeryen'i tercih ediyorlar. Halbuki doğal, fıtri doğum yapsalar, sağlıklarına da daha faydalı, her bakımdan daha faydalı. Ama işte, çünkü ağrının, sancının zorluğuna dayanamayacaklarlar. Geçen bir tanesi de iğne vurdurmuş belinden aşağı. Öyle bir iğne varmış. Bak, belden aşağı felç kaldı şimdi. Haberler verdi. Hiç kalkamıyor, edemiyor. Ya ne işin var? Allah'ın fıtratı sana vermiş bu çocuğu. Normal yoldan tohum yapmaya çalış. Ha, Sezeryen de değil. O da başka bir şey. Bir iğne vuruyormuşsun, bir şey oluyormuş. Felç oldu kaldı şimdi. Ne kadar da üzüldüm. Allah şifa versin, afiyet versin. Yani haberlerde bir şey seyrediyorum. Kayıp haberi geliyor. Başlıyorum kayıp duaları okuma. Hastayı görüyorum. Başlıyorum ona dua etme. E ben kendimi unutuyorum. Milletin derdiyle dertleniyorum yani. Biz insanız yani. İnsanız, insan evladıyız yani. Öyle hayvan gibi haber seyredip de oh olmuş, çüş yuh diyecek halimiz yok. El alem. Zor durumda. Gariban var. Şu var, bu var. Bütün dünya... Tabi Müslümanlara özellikle merhamet ediyoruz. Hayvan görsek başına bir şey gelmiş. Acıyoruz yani. Hayvan az bir şey miydi yani? Köpeğe bir şey olmuş, kediye bir şey olmuş. Hep üzülüyoruz. Biz hassas, duygusal insanlar. Çünkü biz Müslümanız yani. Biz eli sünnet Müslümanız yani. Elhamdülillah. Onun için. Siz de öylesiniz. Öyle değil mi? Öyle ümit ediyorum, tahmin ediyorum. Buraya gelenler taş gibi, katı kalpli, kaya gibi adamlar olmazsınız ki. Bu kadar bizi dinleyemezsiniz yoksa tahammül edemezsiniz. Evet. O büyük gün hamilelerin çocuklarını vazgeceği yani anlamadan doğuracak anlamayacak dehşete bak demek istiyorum. Ondan sonra emzikteki çocuğunu emziren kadın ona ne kadar acır altına elini tutar böyle ne kadar uyuklama bile kalksa en ufak bir şey hemen ayılır çocuk düşmesin. Anne şefkati değil mi? Ama emzirdiğini bırakacak kicek. Emzikteki çocuk, düşecek elinden, annesinin haberi yok. Niye? Kıyametin şiddeti inne zelzele tes saati şeyhün afim diyor Kur'an. Kıyamet zelzele. Çok büyük bir şey. Allah'ım İstanbul'da beklenen şu adaların diyorlar sekiz kilometre adalarından sekiz kilometre sahile böyle bir hatlar işte bayağı gerilmiş, merilmiş, yine haberler karışmış ortalık diyorlar, zelzele zor iş, en ufak bir şeyde insan her şeyi unutuyor gidiyor. Ee, yani o 90 şey zelcelesinde gecenin 3'ünü beş gece bir, ufacık bir şey sallandı 45 saniye millet sürdü yani o 45 saniyede kimse karısının çocuğunu düşünmedi yani atlayan zıplayana millet ya canını kurtarıyor yani zor iş bu sağlık sarsıntı bir de bütün dünya kopacak bu kolay bir şey değil Allah'ın bu mübarek cuma gecesi hürmetine Allah'ım salli ala seyna Muhammed ala seyna Muhammed Allah'ım bi hakkı seyyidina Muhammed ve ahli seyyidina Muhammed. Kainatın efendisi bahşi hakkı için. Ehli beyt hakkı için bahşi hakkı için. Ulema evliya sulha hakkı için. Allah'ım sen bu e, kırılacak damarları, hatları, fay hatlarını ayrı ayrı birbirinden bağımsız ufak ufak kır ya Rabbele <gülüyor> Alem. Bu gazlar ufak ufak çıkart ya Rabbele <gülüyor> Hepsini birleştirme ya Rabbe. <gülüyor> Bir anda kırdırma ya Rabbe. <gülüyor> Allah'ım amin ya Rabbe. İstanbul'da bu kadar... Camiler, medreseler, tekreler, türbeler Bu kadar hizmetler var Muhafaza ile ya Rabbi İstanbul'u muhafaza ile ya Rabbi Amin. Salli ala seyna Muhammed Ve ala Bu dualarla ne belalar def oluyor acaba? Bu salavatlar hürmetine Arka planda ne belalar kalkıyor acaba? Bu kadar adam toplanmış buraya Cuma gecesi Bu kadar da dinleyen var dünyanın her yerinde İçinde duası kabul insanlar vardır İnşallah bela def olur. Evet Şimdi, biz hiç kıyamet kopacak, ne hazırlığımız var derdini taşıyor muyuz? Burada mesela, bazı şeyler kendimize sorular yöneltmemiz lazım. Bu konuda bizi bekleyen önümüzdeki akıbet hakkında düşünüyor muyuz? Rabbimize kavuşacağımız gün için bir azık tedarikinde miyiz? Durumumuz ne? Bunları düşünmek lazım. Ama, bak ne diyor, çok namazım yok, çok orucum yok, çok sadakam yok. Allah ve Rasulünün sevgisi. Ama Allah'ın muvaffak ettikleri için Celle Celaluhu. Ne kadar büyük bir şey Allah ve Rasulünün sevgisi. Hele ki o sevgi de samimiysen. Dağıtların en büyüğü. He? Sen sevdiğinle berabersin. Bu ne kadar büyük bir müjdedir. Çünkü o sevgi onlar ne yapacak? Cennetin derecelerinin alasına yükseltecek. Neden? E sevdiğin kim? Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Nerede Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem? Bütün peygamberlerin en üstünde. E sen sevdiğinle berabersin. Hadi bakalım sen de Tamam orada da oturacaksın da Nuh selamun üstüne çekecek halin yok. Ama ziyaret içinde olsa Resulullah Efendimiz'i görecek misin? E göreceksin. Ziyarete de gidecek misin? Yetmez mi bize ya? Yetmez mi bize? Derecelerin alasını görmek nasip olacak. İnşallah Resulullah'ın şefaatine erişmek nasip olacak. Ya e Yazdık kırk salavatı. Takdim ettik size. Oturdunuz yattınız aşağı. Okuyor musunuz? Cuma gecesi, cuma günü bir hatim, kırk salavattan yapıyor musunuz? Koca Abdülkadir Geylani'ye gidiyor onun sevabı. Direkt onun şefaatine dahil olacaksınız onun salavatı diye. Birincisi. İkinci Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Etlen Ekrabun nas minni yevmel kıyamete. Kıyamet günü bana insanların en yakını. Ne ile hava atacaksın? Şimdi efendi hazretleri bir yere çıksa gelse elli bin, bin eskiden öyle yoktu. Şimdi bu elli bin hemen toplanıyor. Efendi var orada. E, nasıl yaklaşacaksın? Şimdi yanaşabiliyor musun? Şimdi yanaşamıyorsun. Ahirette ne yapacaksın? Daha bu efendi hazretleri. Geriye doğru silsileye gideceksin. Peygamberlere geldim, Sahabeye geldim mi? Peygamberlere geldin mi? Bir de peygamberlerin efendisine sallallahu aleyhi ve sellem geldim. Nasıl yanaşacaksın? İşte sana yol öğretmişler. Kıyamet günü bana en yakın duracak olan Ekferum aleyhü salaten Dünyada salatı en çok olandır. Salavatı ne kadar çok yaparsan, sallallahu aleyhi ve sellem en yakınına seni alacaklar. Anladın mı şimdi? Bak demiyor ki en alim olan, demiyor ki en çok hacca giden, demiyor ki en çok para veren, zekat veren. Diyor ki en çok salavat okuyan, en yakınım da olacak. E, en yüksek derecede sallallahu aleyhi ve sellem. Sen de ona en yakın olduğun zaman, dünyada hava atmak için, resim çektirmek için hemen alim evliyalara yanaşmak istiyorsun. He? Ahirette sökmez o işler. Ben sana bir yol gösteriyorum. En yakın olmak istiyorsan işte fırsat elindedir. Can tende, ruhbedende. Oku Salavat-ı Şerife. Ne duruyorsun? Allah salli ala Seyna Muhammed. Mahbub, şafil ilil ve kurub ve ala alihi ve sahbim ve sellim. Demek ki bu sevgi, Allah ve Resulü'ne karşı olan sevgi mutlaka yarın ahirette semeresini gösterecek. Evet. Ki biz, hakikaten sevgide Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizi sevmekte öne geçmiş. Tabii biz yokken o bizi sevmiş. Ama mineşeddi ümmetiyli hubben Ümmetimin içinde bana karşı sevgisi çok aşırı olanlar vardır. Şiddetli ve kuvvetli olanlar. Ama bana karşı sevgisi en kuvvetli olanlardan bazıları da yekûnûne bâdî sahabemden olmayacak. Benden sonra gelenlerden olacak. Yani bu zamanı haber veriyor. Yeveddu haddûm levrâni bi'ehli mi mâli? E bu hadis şerif. şerif, sahih-i müslimde geçiyor. Öyle adamlar gelecek, onlar beni görmeyecek, zamanıma erişmeyecek. Ama bütün ailesini, anasını, babasını, karısını, kocasını, çoluğunu, çocuğunu ve bütün malını, zaten mal daha düşük gelir yani, bütün malını, hatta tüm efradu ailesini verip de bir kere beni görmek isteyecek. Yani bir nefsiyi de var. Bazı hadis şeriflerde. Yani ne demek? Kendi canını da vererek beni görmeyi temenni edecek. Yani ben, bu hadis beni çok müjdelendiriyor. Çünkü bakıyorum, yahu seviyorsan ispat et. Nasıl ispat et? E, beni seviyorum deyip de sabaha kadar uyuyan yalancıdır ey Davud. Hadi bakalım. Şimdi. Allah seviyor musun? Allah'ı seviyoruz. Bu ispat tabi olsa davayı ispat edebilir miyiz? Şimdi öbür e, vahiye bakıyoruz. Davud Aleyhisselam'a çok vahiyler geldi. Beni sevip de sabaha kadar uyuyanlar yalancıdır ey Davud. Şimdi orada bunu kes İmam Ahmet Hoca vardı. Efendim senin amcaoğlu. Allah rahmet etsin. kabr Nur olsun. O da babamın dostudur çok. Balat imamı. O da mektubat okurlardı sabahları. O da mektubat okurken bunları bazı ara okur. Hurşit Efendi rahmetli oradan oturur. Halbi Hurşit sabah kadar teheccüd kılar. Yani üçten sonra mümkün değil yatakta. İkiden sonra, üçten sonra. Mümkün değil ve vaki değil, vaki değil yatakta. İbadet, ağlamak, ağlamak. Oradan öyle iştaha bekleken mektubat dinlerler. Bakarsın oraya şimdi, e hepsi teheccüde kalkmış değil. Kimisi de yatanlar da var. Sabah namazını Allah'tan gelmişler. O orada der ki, ey Davut beni sevdiğini iddia edip de. Sabaha kadar uyanlar yalancıdır deyince Hurşit Efendi yine gözlerini açar. Başlar ağlama. Sanki uyuyordu. Mübarek bırak uyuyanlar ağlasın. Bu işler acayip bir şey. Yine uyananlar ağlıyor yani. Adam teheccüd kaçırdığı yok. Yine o ağlıyor. Öbürü zaten adamda duyguları efendim dumura uğramış yani. Çünkü gece namazına kalkmayanların Nakşit Harekatı'na meşayih ittifak etti. Evliyaullah Allah dostları söz birliğine vardı. İcma ettiler ki teheccüd namazına kalkmayan, gece namazı kılmayanların kalbi ölmüştür. Sabah namazına da gitse, cemaate da gitse, işrağı da beklese, kuşluğu da on kırsa, ne yaparsa yapsa. Hayat gecededir. Gece namazına iki rekat olsa kalbi dirilir. Gece namazı kılmadı, kalbi ölüdür. Ama şu kalbi diri adam, o ağlıyor çünkü. Öbürü zaten kalkamayınca kalbi ölü. Kalbi ölü olduğu için yaş çıkmıyor. Ölüden yaş çıkar mı? Ölü gözünden yaş. Hoca evinden aç demiş yani. Değil mi şimdi? Aa o zaman Allah'ım kalplerimizi hiyâ ile ya Rabbi. İsra suresinin son iki ayeti var. size evine bir kolaylık yapayım. Ananız babanız yapmaz. Yapmaz vallahi yapmaz. Hadisten sabit. Duaların kitabında ne hazineler var da işte böyle kör göze parmak sokmadan bir şey bulamıyorsunuz. Kulideullah ve diru rahmanati iki ayet sabah okusa lem yemut kalbu de kalbi o gün ölmez. Akşam okusa o gece kalbi ölmez. Tembelsen, gevşeksen, 5 saatte kurup yine kalkamıyorsan veya kalkıp saatleri kapatıp yine yatıyorsan He? Ne, sen ne? İsra suresinin son iki ayeti okuduğun sabah kalbin ölmez, okuduğun akşam o gece kalbin ölmez. Ölüm gelse o gece veya gün iman nurun sönmez demektir. Anladın mı? Nereye gidiyor iş? Evet. Ama teheccüde kalkmıyorsanız bunu da okumayacaksınız. Onu da biliyorum. Yani. Yine bunu okuyanlar çift dikiş gecede kalkıyor yani. <gülüyor> Ama şimdi gece kalkıyorsa, yahu iki, iki satır oku Kur'an, onu da okumuyor ya. Haberler, reklamlar, hanım beni karıştırdı kafamı, bir şey konuştuk, çoluk çocuk, yattık uyuduk, okudun mu bu gece, okumadım. hadi bakalım. Onun için, kalbi ihya etmek, kalbi diri tutmak, gece namazına bağlı. E şimdi seviyoruz, e seviyorsan ispat et, sabaha kadar uyuyorsan yalancısın diyor. İşte işte bu zor arkadaş. Bu sevgi de kuru kuruya olacak bir şey değil. Bu zor. Amma ve ben onun için bakıyorum, e, sevgiyi ispatta zorlanıyorum ve delil bulamıyorum kendi açımdan, sizi bilmem. Ama şu hadis beni sevindiriyor. Nedir o? Malını, canını, artık çoluk çocuğu boş ver. Artık canını verdikten sonra bir adam en büyük varlığı, değeri canıdır. Malını ve canını verse de beni görse isteyecekler. Bu da bana karşı sevgilerinin çok kuvvetli olduğunun delilidir buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Ben bakıyorum bu cemaatte, bilmiyorum tabii herkes adına kefil olamam ama ekseriyet itibariyle konuşabilirim ki buradan evimize kavuşmadan, çoluk çocuğumuza nasip olmadan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i göreceğimizi dünya gözüyle bilsek biz canımızı da her şeyimizde veririz yani. Yok ben kendimde onu görüyorum, sizde de o ışığı görüyorum. Şimdi o sabaha namaz vesaire, gece sabaha uyumamak, onlar biraz orada ispat etmelerimiz zora girebiliyor yani. He? Ama inşallah bu müjdeye nail olacağız. Bu bizim sevgimizin ispatıdır ki biz onu bir kere görmek için canımızı veririz. Bu bizim sevgimizin ispatı, bu sevginin akıbeti güzel olacak. İnşallah sadık muhiblerin mükafatı azim olacak. Evet, himmetlerimiz zayıfsa da ee, gidişatımız güçsüzse de seyri hareketimiz ameldeki davranışlarımız biraz merkeplerimiz bineklerimiz güçsüzse de yani hızlı hareket bir Ebu Bekir ameli radıyallahu anh bir ömer bir sahabe nerede sahabe sahabenin etnası nerede velilerin etnası nerede o kadar bile bir gayretimiz yok ama inşallah sevgilimiz Muhammed Mustafa'nın mahbubumuz sallallahu aleyhi ve sellemin derecesinden bizi geri bırakmayacak bir sermayemiz var. Niye? Sen sevdiğinle berabersin. E bu hadis sahihse biz de bu sevgiyi kendimizde buluyorsak ki canımızı bile veririz diyorum ki hakikaten ona inanarak konuşuyorum. O zaman bu sevgi bizi mahrum kılmayacak inşallah. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem seven kalplere müjdeler olsun. Ahlakıyla tehalluk eden nefislere müjdeler olsun. Onun izinde giden, efendim, adımlara, ayaklara müjdeler olsun. Ya, o zaman, yani dünya kısa, işte İsmail hocamız Mevla'ya kavuştu, biz de yakında kavuşacağız, daha çok var demeyelim, uzun zaman var demeyelim, birkaç adım, birkaç saat, birkaç gün derken, evet, buluşacağımız yer cennet olsun Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle daha önce görüşeceğimiz yer Havzu Kevser olsun. Amin. Elinden içmek nasip olsun. Amin amin, amin diyen diller nar-ı azad olsun. Amin, amin. Allahum salli ala seyyidina Muhammed. Ve ala aleyhi ve Ya ya ya ya. Arkadaş bu işler böyle Resulullah bizi bekliyor sallallahu aleyhi ve sellem. Ne dedi hadiste sallallahu aleyhi ve sellem? Sahabeden sonra. O kibidi. Dedim ravisini geçen. Sinan Erdem'de geçti de unutuyorum. Dedi ya Resulullah ben mahşerde sen. O da mı Hz. Enes acaba? Ben dedim mahşerde sen nerede bulayım? O da sahih hadis. Ne buyurdu ona? Üç yer söyledi değil mi? Sıratta bulursun dedi. He? Evet. Hz. Enes bak ya, Görüyor musun? Radıyallahu teala. Tabi öyle küçük yaştan, uyanık çağda, akıl başında, hizmet ederse on yaşından yirmi yaşına kadar... Bu ne olur ya? Bütün almış götürmüş ya. Ama bizim için soruyor. Farkında mısın? Bize örnek oluyor. Nerede bulacağım seni? Sıratta bulursun. Geçemeyenleri geçirteceğim ya sıratta. Nerede bulacağım? Orada gelsem bulamasam adresi ne kadar açık soruyor. Mizanda bulursun. Sevabı hafif kalan varsa oraya bir şefaat. Bir salavat şerifi okumuş diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Küçücük parçayı koydum adamın mizanına. Halbuki ne yapıyorlardı onu? Adem babamız ne dedi? Ya Ahmet dedi bana. Mahşerde Adem babası yukarıdan bakıyor. Bütün çocuklarını teftiş ediyor. Hepsi onun çocuğu. Üvey çocuğu yok. Hepsi onun sürbünden gelme. <gülüyor> Hiç üvey çocuğu yok Adem Aleyhisselam'ın. Bakıyor ki kim nereye götürülüyor. Baktı ki bir tane zayıf ümmetlerden biri, bizim ümmetten biri cehenneme götürülüyor. Ne dedi? Ya Ahmet, 40 hadis kit talavat kitabında, son çıkan kitapta, hep kaynaklarıyla yazdım. Ey Ahmet, buyur ey Beşer'in babası. Efendimiz ne babası sallallahu aleyhi ve sellem? Ümmetini götürüyorlar bir tane. Çabuk yetiştim. Eteğimi paçamı sıvadım diyor. Düştüm peşlerine meleklerin. Koştum peşlerine. Dediler nereye götürüyorsunuz dedim. Bırakın bana ümmetini. Dediler biz Allah'ın emrine isyan etmeyiz. Emir böyle geldi. Hiç kimseyi dinlemeyiz. Dedim tamam ben sizinle uğraşamam. Hemen kime döneceksin? Mevla'ya döneceksin. Ya Rabbi bana vaat ettin beni rüşvay etmeyecektin. de beni üzmeyecektin ümmetim hakkında. Sözün Söz verdin Allah'ım. Buyur ya Muhammed, ne istiyorsun? Bu ümmetimin bir hesabını görelim, belki bir şefaat aleyhi ve sellem, Mevla'dan nida geliyor. Muhammed'i dinleyin. Hadi bakalım. Melekler kimseyi dinlemez. Hiç. Çünkü onlar cehennem zebanisi melekler. Ne emir alırsalar onu yaparlar. Gözünün yaşına bakmazlar. Evet, melekler de, buyur ne diyorsun? Siz ne, senin durumun ne? Efendim işte sevabım hafif geldi. Adam Müslüman sonunda cennete çıkacak. Ama ilk başta cehenneme götürülüyor. Baksana ne büyük tehlike yani. Göz göre göre yanacaksın. Diyor size ağır bastı. Sevabı hep ameli salih. Lazım hasene hasene hasene. Burada her şey mangra bağlı. Orada da her şey haseneye bağlı. Sevap sevap sevap. Bir hasene bir hasen. E nasıl yapacağız? Sallallahu aleyhi ve sellem ki. Siz bunu nerede bu hesabı gördünüz? Dediler mizanın başında. Gidelim mizanın başında. İşte onun için diyor mizanda bulursun. Alıyor adamı, teraziyi düzeltecek. Hesabı düzeltmeden direkt cennete gönderilemiyor. Hesap nerede bozuk çıktı? Mizanda. Çünkü günah ağır basarsa sevap hafif gelir. Sol taraf, sol kefe yükselirse o nisp nispette orantıda sağ kefe düşer. Düştüğü zaman Allah'ın vaadi haktır. Hemen fekul etme vazinu. Sevap tarafı ağır gelenler fevlâkevül <gülüyor> müflihûd. Ancak onlardır feraha elenler. Allah'ın sözü bozulmaz, o zaman bu adamın sevabı hafif oldu, Solu ağır bastı. E şimdi nasıl olacak? Ne buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem? Gidelim terazinin başına. Niye gidelim? Çünkü hesabı oradan düzelteceğim, yeni hesap işletecek. Bilgisayardaki gibi giriyoruz ya bir işlem. Onu düzeltecek, onu iptal edecek, yeni veri girecek oraya. Evet, koyun bakalım tekrar dedi. Koydular, e adamın ameli belli. Allah'ın hesabı şaşmaz ki, aynı hesap çıktı. Dedi ama olsun, bende bir şey var. Ne var sende? Küçücük bir kağıt var, parmağın ucu kadar. Küçücük bir kağıt. Dedi dur bakalım şu kağıdı, adamla dedi. Yani bu kağıt ne yapsın bu kadar günah? Yani ümit etmedi çok. Melekler de dediler Allah Allah, ne olacak bu kağıttan? Küçücük kağıt, koydu oraya. Sevap tarafı coştu. Sol taraf düştü. Meleklere dedi ki, var mı itirazınız? Yok. Hesap tamam mı? Tamam. Sevabı ağır bastı mı? Bas. Hadi cennete, bırakın bakalım. Sen kimsin dedi. Senden güzel yüzüsünü görmedim, nur yüzüsünü görmedim, hoş kokulusunu görmedim. Ey benim sevgilim dedi. Ben senin peygamberin Muhammed'im sallallahu aleyhi ve sellem. Koyduğum kağıt neydi? Bana bir salavat okumuştun. O salavat şıkkı kağıda sığmıştı. Küçük bir lafdan, harfler bakımından kısa bir salavat idi ama ben vefalıyım seni unutmadım. Bak en dar zamanında okuduğun salavat geldi sana yetişti de. Buna benzer bir hadiste La illallah kelimesi hakkında Tirmizî de geçer. Adamın günahları sol tarafı tulum yaptı, sağ tarafı ağır, hafif kaldı ve cehenneme sevk edilme emri çıktığında efendim bir ufak kağıt geldi bir taka hadiste bir taka diyor. O kağıt gelirken içinde ne var kimse bilmiyor. O da nereye konacak belli değil. Sağ mı düşecek, sola mı düşecek? Adam zaten dedi ki battı balık. Yan gider bu solat üse ne olacak? Sol zaten şaha kalkmış. Sağ düşerse de bir kaatla bu sağ düzelir mi? Düşünürken kağıt sağ düştü. Sağ düşer düşmez şaha kalktı, sol çöktü. Velayetul maallah şey. Maasmillah şey. Bir de baktılar kefende Allah'ın ismi fayda verir mi? İşte kefende Allah'ın ismi fayda verir mi? Man kafalara, man kurtlara böyle hadisler var. Çok hadis bulabilirim. Allah'ın isminin karşısında hiçbir şey ağır gelemez. Bir la ilahe illallah, Muhammedun Resulullah, bir la ilahe illallah kelimesi o kağıttaydı. Küçücük bir kağıt sağ tarafa konmakla orayı kaldırdı. Çünkü Allah'ın isminin zikriyle geri kalan hiçbir şey, hiçbir günah ona ağır basamazdı. Anladın mı şimdi? Daha çok o kefen içinde dolu hadisler buldum. Fatıma annemizin yazdırdığı Allah'ın isimlerinden e, Hakim-i Tirmizi'yi, Nevadir-ülüs'ü, büyük muhattis, muhattislerin şahı Çağın Akşıbende Hazretleri'nin manevi şirklerinden, teveccüh kıblelerinden hakim de var. Daha neler neler yani. yeter ki sende ne olsun? İtikad olsun, samimiyet olsun, muhabbet olsun, sevgi olsun. He Allah'ın ismi sana fayda verir mi? Vermez olur mu Allah'ın ismi ya? İşte bu salavat seni en dar zamanda sana yetişti. Buyurdu sallallahu aleyhi ve i̇şte Onun için nerede bulursun beni diyor? Sıratta bulursun, tökezlenen varsa geçirecek. Yine ümmetimden biri sıratta tökezlendi. Bana okuduğu salavatlar geldi. Ayağı kaldırdı. Cehenneme düşmeden onu cennete geçirdi. Bu da hadis heriftir. Ee, İmam Suyutin'i camis sahirde geçer. E demek ki efendim sıratta bulursun. Orada bulamazsan mizanda bulursun. Anladın? Mı? Mizanda ne işler görülüyor? Orada bulamazsan havzu kevserin başında bulursun. Ya Enes ene la'tu hadi bu üç yeri şaşmam. Size de şimdiden açık adres. Mahşere çıktınız. Sırat'ı soracaksın. Mizanı soracaksın. Havzu Kevseri soracaksın da işte. Buldururlar mı? Bildirirler mi? Gösterirler mi? nurun ne kadar, ışığın ne kadar, önünü gösterecek kadar ışığın var mı, buradan almış mısın? Ben onları bilmem ama, üç adres verdi ve buradaki ki, ben bu üç yeri şaşmam. Ya oradayım, ya oradayım, ya orada Sallallahu aleyhi ve selleme. İşte onun için, biz adam olalım, biz bu sevgiyi muhafaza edelim, bu sevgiyi koruyalım, bu sevgiye sadık kalalım, birkaç nefes sonra, Resulullah bizi bekliyor, olacak sallallahu aleyhi ve sellem Havz-ı Kevser, efendim, kana kana, mübarek elinden içeceğimiz, efendim, gideceğimiz yerimiz, buluşma noktamız olacak inşallah Havz-ı Kevser, çünkü biz ehli sünnetiz Ehli sünnet olmasak, mutezile, cebriye, kaderiye, kader yok desek Allah muhafaza, sahabeyi sevmem, muaviyeyi sevmem falan, ehli sünnet dışı sapıklıklar yapsak Ehli sünnetten hadis-i şerife göre kıl kadar ayrılsak cemaatın itikadından Şibran diyor bir karış bir kıl ayrılsak Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme gitsek de Havzu Kevser'de bizi içirmek istese bile ey melekler onlar da benim ümmetlerim yol verin gelsinler içireyim dese de hadis-i şerifte beyan edildiği üzere melekler ne diyecekler onlar senin ümmetlerin ama sen biliyor musun senin ardından sünnetini İptal ettiler. Yolunu bozdular. Ne pit'atlar, ne reformlar, ne yenilikler Allah'ın dininde ihtas ettiler. Sen biliyor musun? Allah izin vermiyor bunları sana. Elinden içirmeye gönderemeyiz. Suhut <gülüyor> Helak olsunlar, ırak olsunlar. Rahmetinden, şefaatinden mahrum olsunlar. Diye melekler onları yabancı develeri suyun başından kovdukları gibi adamın suyu kendine yetmiyor. Çölde kendi devesine yetmiyor. Yabancı develeri kovun. Bunlar bizim devemiz değil. Dedikleri gibi havzumdan kovulacak ümmetlerim var. Buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. O zaman ehli sünnet itikadı çizgisinden ayrılmamak. Esasımız itikadı tahsiye edip sağlam inançtan zerre kadar taviz vermemek. Ve bu sevgi muhabbetle yapabildiğimiz kadar da salih amellerle meşgul olarak inşallah Habibimize sallallahu aleyhi ve sellem o yüce sevgiliye kavuşmak meselesi. İşte Hazreti Bilal Habeşi Bilal İbn Rabah radıyallahu taala babasının adı Rabah. Vefat edeceği zaman ecelinin yaklaştığına seviniyordu. Ve hanımı "Efendim, va karaba." Arapça. Va nüdübe için yani "Ey benim sıkıntım, eşim gidiyor." yani Hazreti Bilal'in hanımı Eşim vefat ediyor, vay benim başıma gelen sıkıntı dediği zaman Hz. Bilal ölüm döşeğinde vah tara vah, vay benim keyfim gelsin de gelsin. Dedi. Dediler ki ne iştir nedir cennetten müjde mi geldi, melekler selam mı getirdi, hani keşif oldu önceden bir müjdeler mi? Sahabe-i kiramın ulularından Hz. Bilal Ağbeci. Ama ne dedi? Çünkü dedi, ben yani bana hani melek geldi, cennetten perde açılışı şu bu, onları konuşmuyoruz. Ya benim sevincim, keyfime kimse değmesin. Neden? Gaden el kal <muhab> <ehibbete> Gaden el kal ehibbete, Muhammeden ve sahbehu sallallahu aleyhi ve sellem. Yarın dostların yanındayım. Yarın sevgilime kavuşuyorum. Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem. Ve sahabesine kavuşuyorum. Benden evvel vefat etmiş sahabe-i kavuşuyorum dedi. O kadar severdi ki Medine ona dar geldi. Vefatından sonra da Medine'de bulunamadığı için duramam ben buralara bakamam. Abdullah bin Ömer radıyallahu anh'a Efendimiz sallallahu aleyhi ve oturduğu yeri görünce, içtiği suyu görünce, çeşmeyi görünce yerin nereye baksa ağlamaktan duramazdı Abdullah bin Ömer. Resulullah burada oturduk, Resulullah burada yedik. Sallallahu aleyhi ve sellem burada namaz kıldık, burada abdest aldırdım, burada hizmet ettim. Çünkü öyle bir hatıra ki, öyle bir kuvvetli sevgi, muhabbet ki ondan sonra yaşanacak hal yok yani. Onun için senelerce Şam'da kaldı. Hazreti Bilal'in kabri de Şam'dadır. Medine'ye de gidemiyor yani, tahammül edemiyor görmeye. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem rüyasına gidiyor. Mahazel cefa. Ey Bilal, bu ne cefa? Yani vefanın tersine ne deniyor? Cefa. Yani sen vefakar olman lazım. Kabrimi ziyarete gelmedin. Bu ne cefakarlık? Ey gidi İbni Teymiye. Allah sana akıl fikir ver ama bundan sonra akıl fikir verse neye yarar? Ne yazar artık İbni Teymiye? Mezara gidilmez de camiye niyet et de mezara da git selam ver. Niyetini camiye tut, mezara diye niyet etme. yav hazreti Bilal bu rüya üzerine kalktı Medine'ye gitti. Sahabeden iyi mi biliyorsun ya? Resulullah diyor ki, Camiye niye gelmiyorsun demiyor ki. Zaten Şam'da her dakika camide. Resulullah diyor ki sen bana vefalı olacaktın. Sen niye cefalı oldun? Niye bana gelmiyorsun? Bana gelmiyorsun sen. Ça Çağırıyor. Hz. Bilal ta kalktı Mednevi'ne vereye. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in kabri şerifine. Hz. Hasan Hüseyin tabii hayatta o zaman. Onlar da büyümüşler. O küçükken bıraktı onları. Yedi yaşlarında falan. Onlar da büyümüşler. Onu gördüler, sarıldılar. Sahabe-i İlla sen ezan okuyamayın. Ya ben dayanamam. Ben Neşe'de Muhammed Resulullah dediğim zaman Resulullah'ın kabri burada. Ben yıkılacağım, bayılacağım buralara düşeceğim. Ben ezan okuyamam, gücüm yok. Beni zorlamayın. Ben onu nasıl ezan okuyacağım? O günü hatırladığım zaman ölürüm ben. Çok yalvardılar. Dayanamadı artık yani. O ısrar, Ehli Beyt ısrar edince bir ezan patlattı mübarek. Bütün Medine oluk oluk Resulullah dirildi diye geldi. Bütün Medine dediler Resulullah dirildi camide bizi bekliyor. Sallallahu aleyhi ve sellem. O günkü kadar ağlamak hiç olmadı daha. Nasıl ağladılar? O ses onlara. Kâhne Efendisi'nin sallallahu aleyhi ve sellem imamete geçtiği kameti ezanı hatırlatıyordu. Çünkü ondan sonra ilk duydular bir daha. Hazreti Bilal dayanamadı gitti. E böyle bir sevgin olursa öleceğin zaman da hanımın düşünsün. Sen düşünme. Çünkü hanım diyor ki vay benim başıma gelen. Niye? Sevgili eşimi kaybediyorum. Ama o ne diyor? Vay benim sevincime. Neden? Sevgilime kavuşuyorum. Şimdi o hanımını mı daha çok sever Resulullah'ı mı daha çok sever? Sallallahu aleyhi ve sellem. Sen Resulullah'a kavuşacağını garantilersen burada kalmak ister misin? He? Ne yapacağım burada Resulullah'tan daha sevdiğin biri yok ki? Ama mesele sevgiyi temin etmek, tesis etmek, takviye etmek Sevgiyi güçlendirecek sohbetlere katılmak, muhabbetler etmek. Yoksa bu dünya işleri adamı soğutur, adamı kayaya çevirir, adamı buz gibi dondurur. Devamlı alacak, verecek, yiyecek, içecek haberler, reklamlar, bilmem neler, Allah yok, Resulullah yok, sallallahu aleyhi ve sellem, yani onların zikri yok, muhabbeti yok, o zaman ne olacak? Onun için bizler inşallah sahabe-i kiram gibi olamasak da diyelim. O sevgiyi taze tutacağız inşallah. O farklı bir sevgi. Ama tabii ki burada seven sevdiğine itaat ederi de unutmayacağız. Yani sünnetlere ittiba çalışacağız. Ölmüş sünnetleri diriltmeye çalışacağız. En büyük vazifemiz ehli sünnet adı üstünde itikadı çoluk çocuğumuza düzgün bırakacağız. Bu yanlış fikirli adamların, bozuk ilahiyatçıların, bozuk hacı hoca takımının ifsatlarından bu milletin inancını nasıl kurtarabiliriz? Bunun için canımızı vermemiz lazım yani. Çünkü Resulullah bize sallallahu aleyhi ve sellem bu yolu, bu şeriatı bıraktı. Bu eli sünnet itikadını bıraktı. Şimdi bunu bozmak isteyenler çoğaldı. Allah şerlerinden muhafaza. Amin. Amin. Evet. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Bedir'e çıkacak. Sahabeyle istişare ediyor. Yani gelir misiniz, canınızı feda eder misiniz? Öyle ya şimdi. Önce bir Hani Allah Teala emretti Hadi bakalım herkes çıkıyoruz Öyle de yapmıyor Bir istişareye önce arz ediyor Evet Tabi burada mal lazım Yani infak lazım Cihat için mallarıyla canlarıyla Cihat edenler meselesi Yunfikûne malum Mallarını infak fi sebilillah Allah yolunda bu nasıl oluyor Hazreti Osman Efendimiz işte Bin tane deve vermiş Tebuk Muharebesinde değil mi Altınları getirmiş koymuş Resulullah Efendimiz'in huzuruna sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimiz böyle altınları karıştırıyor. Ne işi var altında? Bir tane iki tane altın gelmiş zekat şeyi fakire verecek de namaza durdu da namazı hemen acele kesti de hanımına ne dedi? Hangi annemize denk geldiyse ya şurada dedi şeyin altında hasırın altına bir tane şey koydum hani fakire vereceğim diye. O da bir şey yaptı, beni sıkıntı yaptı, aman aman ölürüm kalırım, hemen verelim bir fakire, hemen verelim. Bir tane lirayı, parayı tutmaz sallallahu aleyhi ve sellem. He? ama altınları böyle eliyle kucaklıyor, böyle yapıyordu, ters çeviriyordu böyle paraları. Niye? Tebuk de, kafirleri, Rumları, o zaman bütün dünyanın gavurlarını püskürtmek için cihada gidecekler bu. Sahabeye harcanacak işte, at deve işte neyse, masarife harcanacak. Ne dedi o zaman? Ey gidi Osman dedi. Bugünden sonra ne yaparsan yap hiçbir şey sana zarar veremez. Kazandın sen dedi yani. Sevgi de böyle olacak yani. Ben seni canımdan çok seviyorum. E getir şuraya iki kuruş. Ondan sonra devenin arkasına kaçıyorsun. Kardeşim böyle olmaz ya. Mal ver yok. Can ver yok. Seviyor musun? Kurban olayım. E, kuru kuruya kurban oluyorsun. Kardeşim nasıl? Kuru kuruya kurban oluyorsun. Bunun da bir ispatı yok mu yani? Sahabe böyle mi seviyoruz dediler de bıraktık iş gittiler. Yalnız mı bıraktılar da kaçtılar? Böyle olmaz. Allah'ın yolu hizmet istiyor, destek istiyor, yardım istiyor. Bu kadar Müslüman zor durumda dünyada. Biz ne haldeyiz? Kimle ilgileniyoruz? Kimle meşgul oluyoruz? Bizimse durumumuz vahim yani. Durumumuz iyi değil. Evet, kureş çıktı yola. Bedir'e doğru geliyorlar. Ne yapacağız? İstişare yaptı, Muhacirler söz aldılar. Muhacirlerin elçisi. Çok güzel beyanda bulundu. Ya Rasûlullah malımız, canımız işte feda olsun. Tamam çıkıyoruz falan falan. Bir daha şimdi sordu. Yani hakikaten ne düşünüyorsunuz? Ne yapalım falan falan. Yine muhacirler konuşuyorlar. Yine güzel konuşuyorlar. 3. defa cık, hep muhacirler konuşuyorlar. Ensar'ın yetkilileri duruyorlar. Ensar susuyorlar. Ensar da susunca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Ey Ensar, ne duruyorsunuz? Buyurmuyor." Yani muhacirler geliyorlar. Siz geliyor musunuz? Yine konu açıyor. Yine muhacirler hemen lafı alıyor. Biz diyorlar feda olalım. Yarız vallahi. Ensar'da çıt yok. Ensar anladılar ki ya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem herhal bizim de konuşmamızı istiyor. Üçüncüde anlayınca Ensar'ın oradaki reisi, seyidi yani efendileri Sa'd ibn Muaz radıyallahu teala öyle büyük sahabi <gülüyor> Sa'd ibn Muaz Sa'd ibn Muaz vefat etti Resulullah buyurdu Bukhari hadisinde arş-ı ala titredi öyle büyük sahabidir Sa'd ibn-i Muaz radıyallahu teala dedi ki ben Ensar'ın elçisi olarak konuşuyorum ya Resulallah sen herhalde lafı sözü getirip getirip bize dokunduruyorsun sen bizi kastettiğini düşünüyoruz. Çünkü mesele nereden geliyor? Ensar akabe biatlarında Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e söz verirken dediler ki sen çünkü onlar sözünde duracak ya, sözünde duracak adam şartlara dikkat eder. Söz verirken de atmaz. Sözünde durmayacak adam atış serbest. Atar. Çünkü neden? Zaten çıt çıksak bırakacak kaçacak yani. Ama Sözünde duracak adam, söz verirken ne yapar? Ölçülü söz verir. Niye? Yapamayacağım şeyi söz verip günaha girmeyeyim diye. Ama bizim millet nasıl? Oo. Neler gördüm öyle neler gördüm? Ne söz verenler, ne şeyler falan. Hiçbirinden eser kalmadı şimdi. Çünkü durmayacak sözünde. Şimdi akabe fiyatlarında söz verdiler. Ya Resulallah biz seni koruyacağız. Ahmer'den, Esmet'ten, Kırmızı'dan, Siyah'tan, insandan CİN'den, neyse yani. Biz sene malımız, canımız, her şeyimizi feda edip koruyacağız. Ama sen Medine'de bulunuyorken Akabe bir adam. Neden? Çünkü dışarıdaki bu kadar Arap kabilesiyle baş edecek güçleri yokken Yahudiler var, şunlar var, bunlar var. Şimdi biz seni her yerde garanti koruyacağız deyip de Resulullah s.a.v'de Medine dışında bir şey olsa sorumlu olmak, Allah indinde de vebale girmekten korktukları için biz Medine'ye hakimiz. Evsle gazileç, kabileler Medine'nin merkezinde biziz. Bizim yurtlarımızda olduğun sürece sen her şeyden koruyacağız. Çünkü akabe biyatı zor zaman. Mekke'den hicret, kaçış var. Ve gizli çıkış var yani. Öyle güç yok. O zaman böyle demişlerdi. Şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de o sözü bildiği için hadi Bedir'e geliyor musunuz? Diyemiyor. Çünkü Bedir, Medine'nin dışı. Anladın mı şimdi? Ve böylece Tarihde bulunuyor. Dedi ya Rasulullah, sen bize dokunduruyorsun gibi. Yani hep böyle laf atıyorsun ortaya. Muaciller kapıyor. E biz de böyle duruyoruz burada. Ee, sen dediler, bedire çıkmak istiyor musun, istemiyor musun? Onu söyle. Bu müşriklere karşı. Onlar bin tane kavur, bize 300 küsür. Evet, git, çıkmak istiyor musun, istemiyor musun? Dedi ki ben Mevla hala bana. Efendim e, izin verdi müsaade etti efendim, böyle çıkış niyetimdeyim azmindeyim ne yapacağız dediler ki mallarımızdan ensar olarak istediğini al efendim sallallahu aleyhi ve sellem işte neyse tensip buyurduğu üzere al hazreti saat derdi ki vallahi ensardan her birine rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin aldığı mal bıraktığından daha sevgili geldi nasılsınız arkadaşlar Nasılsınız? Mallarınızı Allah yoluna açıp da Allah yolunda davet eden kişi gelip de o malınızı yani güvendiğiniz Allah'ın dostu olan bir zat o malınızdan aldığı mı sizin için daha sevgili olur bıraktığı mı? Genelde kalan daha sevgili olur size. Ama Ensar'ın farkı sahabenin farkı ki her birimize aldığı daha sevgili oldu. Çünkü aldığı ebedi bizim oldu bıraktığı kaybolup gidecek dünyada kalacak. Ve Said ibn Muaz orada dedi ki: "Le'nestearuzte bina Ya Resulullah, İsrailoğullarının Musa Aleyhisselam'a dediği gibi demeyiz biz sana. Ne dediler İsrailoğulları Musa Aleyhisselam? E, Ceppar zorba kavimle Allah Teala emretti vakit o Eriha'ya girin. Udkhulul ardal Ya ben size burayı nasip ettim, yazdım. Bir girin, girdiğiniz gibi kapıdan galip edeceğim sizi. Ayet var, peygambere inandınsa peygamber başında duruyor. Musa Aleyhisselam, Harun Aleyhisselam orada başınızda duruyor. Söz veriyor Allah, yazdım size, Eriha sizin Kudüs'e yakın. Çok kutsal bir şehirdir Eriha mübarek, cennet gibi bir yer. Allah Yahudilerin eline halâsâ eyle ya Müslümanlara yade ile yârâb. Ya Tabi Müslüman halkta çok Müslüman da var. Dünyanın en güzel yeri Eriha. Girin şuraya. E bir baktılar, adam gönderdiler. Önceden 12 kişi gönderdi Musa Aleyhisselam. Karşılaşacağımız toplumun e, araştırması, istihbari bilgisini verin. Geldiler, 12 kişiye de tembih etti. iri yarı falan böyle güçlü kuvvetli adamlar görürseniz gelip de sakın bunlara demeyin. Çünkü Allah Teala emretti burayı biz girmemiz lazım. Zaten bize bunu nasip ettiğini yazdığını bildirdi. Sorun çıkmayacak ama sakın bunlara demeyin. Bunlar duyarsalar iri yarı adamlar var. Bunlar yatar aşağı. 12 kişiyi özel seçtiğinden 10 kişi bir baktılar minare gibi adamlar var Amalik akabilesi. Minare gibi adam boyları. E bunlar küçük boy normal insan. Nasıl olacak ki dediler? Geldiler 12'sinde ikisi Kalib aleyhisselam birisi öbürü Yusuf aleyhisselam. Yusuf aleyhisselamla Kalib aleyhisselam sözde durdular. Feidal dehaltumu fe innukum Dediler ki, ey millet, kapıdan girer girmez galipsiniz, Allah'a tevekkül edin, müminseniz dediler. Onlar mübarek insanlarsanız. İkisi de sonra peygamber oldu. On kişi seçilen, ümmetten seçilen peygamber seçmiş. Onu cıvırttı, geri döndüler dediler, minare gibi adamlar, asla baş edemezsiniz. Herifler zaten gitme değil, durdular kaldılar. Musa Aleyhisselam hadi toparlanın, bindiriyoruz, gidiyoruz. Şehre giriyoruz. Ya Musa neviyakavmen Ey Musa, biz duyduğumuza göre orada zorba, güçlü, kuvvetli adamlar varmış. E olsun, bizim de Allahımız var. Ve nalen Onlar oradan çıkmamış, biz oraya giremeyiz. E çıkarsan nemde gire. Feyderdi. Allah Allah. Musa sem dedi ya siz nasıl adamsınız? Hadi Allah'ın emrini tutalım, şunu yapalım, bunu yapalım. Yok. En sonda Musa sem de dediler. İzheb ente li rabbika feqatila in haa huna sen rabbinle ikiniz gidin senin rabbin çok güçlü onları kırsın geçirsin siz savaşı bitirin biz burada oturuyoruz Mevla da buyurdu ki şimdi yazmıştım size Eriha'nın fethini, Feyna Muharremet alim 40 sene 40 sene haram ettim oraya girmeyi size veti'une fil ars Sahra'da kırk sene, tihte çölde dolanma, Musa Aleyhisselam'ın ömrü bile etmedi. Musa Aleyhisselam önce vefat etti. Harun Aleyhisselam önce vefat etti. Musa Aleyhisselam sonra vefat etti. İşte Kudret elvasının inmeleri, bılırcınları falan kırk senelik mesele. Sonra Yuş'a Aleyhisselam'a nasip oldu. O da ayrı bir kıssa. Kıssadan ise. Ne dedi Saad İbni Muaz? Beni İsrail'in, Musa Aleyhisselam'a dediği gibi, ''Git sen Rabbinle birlikte savaşın, biz burada oturuyoruz demeyeceğiz sana.'' Ya Rasûlallah, önümüze deniz gelse, bu denize girin desen, yüzme biliyoruz, bilmiyoruz, biz o denize dalarız seninle beraber ya Rasûlallah. He? İşte, yani seviyorum seviyorum lafı da biraz ne lazım? İspat lazım. Onun sünneti destek bekliyor, ehli sünnet takviye istiyor. Men ensarı ile Allah. Allah'ın davetine çıktım. Bana kim yardım edecek? İsa aleyhisselamdan bütün peygamberlerin daveti devam ediyor. İslam garip kalmış. Ehl-i sünnet zayıf düşmüş. İçimize ajanlar girmiş. Hiç eskiden konuşulamayacak laflar bugün normal olmuş. Adam Muavi'yi sevmem, sevmem diyor ya. Öbürü kader yok diyor. Bu adamları millet Müslümanlar hoca diye dinliyor, fetva soruyor bunlara. Durum vahim olmuş. Kim yardım edecek Rasulullah sünnetine sallallahu aleyhi ve sellem? Kim destek çıkacak bu dini bir İslam'a? Ey gidi kardeşler! Seviyoruz lan olmuyor. Deniz çıksa önümüze dalarız seninle beraber ya Resulallah. Mesele bu. Allah Teala lafta kalmaktan muhafaza eylesin. Amin. Tatbike geçirmek, amel etmek müessere Amin, amin, amin. amin. Da çok ders var. Yani birkaç bir şeyler hazırladım. Mevlitte anlatacağım. Bunları nerede anlatacaktım biliyor musun? <gülüyor> Sinan Erdem'de. <gülüyor> kaça kadar bitmezdi? He? 2-3 gün sürerdi. 2-3 haftadır konuşuyorum. Araya bir karaman girdi işte. Ara bir parazitler girdi ama ekseri konuştum yani. Mevlid'den beri Rebi'ül çıktı, Rebi -e ahire geldik. Rebi'ül -e de Muhammed Mustafa'nın ayıdır. Sallallahu aleyhi ve sellem Cemazi de onun, Cemazi -e de onun. Recep de onun, Şaban benim ayım diyor zaten. Ramazan da onun. Bütün aylar onun, bütün günler, geceler onun. O bizim sevgilimiz, Allah'ımızın elçisi. Bizim onsuz hayatımız yok. Nefesimiz yok. Devamlı salavat ile yaşayacağız inşallah. Allahumme salli ala سيدنا Muhammed ve ala ali ve sellem. Şimdi Abdülkadir Geylani Hazretlerine ait o 40 salavatta neler neler var. Ne ilimler ne ilimler siz anlamadınız. Size şimdi bir 23. sırayı şerife 20 Üçüncü Sıra-i Şerife. Sahife 249'da. Bu duayı beraber yapalım. Bu salavatı birlikte okuyalım. Bu salavatın sonunda en mühim mesele üç tane ayet var. Salavatın içine derc etmiş. Bunların da izahları 254'te yapılmış. Bir, kemiklerim zayıfladı Zekeriya Aleyhisselam'ın. Başım beyaz oldu, yani yaşlandım. Ne demek istiyor? Bu zamana kadar çocuğum olmadı. Velemekum bir dua eki, rabbi şakiyya. Ey Rabbim, ben sana yaptığım hiçbir duada da boş çıkmadım, mahrum olmadım. Ne kadar acayip bir peygamberlerde isteme usulü ve üslubu var biliyor musun? Ya Rabbi, illa da bir uşak ver. Böyle de dua olur mu kardeşim? Bir salavat çek, bir hamd et, bir şey et. Bak ne diyor? Kemikleri zayıflayanlar var mı içimizde? En zayıf benim. Şık dedim kırılıyor. Yaşlananlar var mı? Gücü azalanlar var mı? Çocuk isteyenler var mı? Burada bu dua. 254 yüz Bu salavatın içinde. Ondan sonra hasta olan var mı? Hastalık vurmuş ona. Kanın amanına geçmiş benim gibi. Orası bitmiş, burası bitmiş. pankreas istop etmiş falan. Rabbin nîmes seni yaddırru ''Ey Rabbim zarar ve hastalık dokundu bana!'' ''Şifa ver.'' diyor mu? Demiyor. ''Gider bu zararı.'' diyor mu? Demiyor. ''Ven rahimin, ''Acıyanların en merhametlisi ancak sen. Nasıl bir usul? Kabalığa ne lüzum var? Edepli olacaksın. Bu kimin duası? He? Eyüp Aleyhisselam. <gülüyor> i̇nim inim inlerken hemen kabul. Bir dua daha var. Rabbi inni limanzelte ileyye min hayrin faqir. <gülüyor> Bu da ayet 3. Ey Rabbim, senin bana indireceğin hayra ve rızka muhtaç. Bu kimin? Eyy ee, Musa aleyhisselamın ne zaman Firavun'dan kaçıp Medyen'e aç susuz perişan bir tat vaziyette gelip Şuayb aleyhisselamın kızlarına da suyu çekip 10 kişilik 20 kişinin kaldıramayacağı kayayı tek başına kaldırıp suyu çekip de Ondan sonra da ağacın altına oturup Ya Rabbi ekmeğim yok, aşım yok, param yok, bir şeyim yok. Senin ineceğin. Var mı işleri zor olanlar? Var mı geçim darlığı çekenler? Allah'ın indireceği hayır rızka, berekete fakir muhtaç olanlar var mı? Ne dua edeceğim diyorsun. Kur'an'daki duadan daha makbul hangi dua bile? Abdülkadir Geylani Hazretleri üç ayeti salavatın içine mübarek derc etmiş. Böylece ne oluyor? İşte, rızık mı istiyorsun? Uşak mı istiyorsun? Kuşak mı istiyorsun? Şifa mı istiyorsun? Ne istiyorsan 3 Sıyga-i Şerife Tabi tercümesini yapar Sayfa 249'da Salavat-ı Şerife başlıyor güzelde bitiyor Ama manaları, izahları ve o dualar 254 ile 55'te de Aradan çıkarttım hani Sade dua yapıyor ama içinde yapacaksın Evet bu duada ne diyor? Allahümme inna eluke. Ey Allah! Biz senden istiyoruz. Bir nebî ke seyyidina Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Muhammed efendimizin hatırı bahşına, hürmeti hakkı için. Var mıymış? Caiz miymiş? E ee, gideyim i̇bn temiye Teymiye. Abdülkadir Geylani büyük evliya kerameti haktır diyorsun. Bak Abdülkadir Geylani ne diyor? Sen de diyorsun böyle insanlığın istenmez, aracılık yok bir şeyler bir şeyler. Konuşuyorsun sen kendi konuştuğunda nedir bilmiyorsun. Ne diyelime gidiyor. Onun peşine gidenlere yazıktır yazık. Yani. Onca Zaidül Kevseri Hazretleri Ehl-i Sünnet'in büyük alimi, e, Alaaddin Efendi Hazretlerinin arkadaşı. Hatta ben talebesiyim derdi. Alaaddin Efendimiz hocamızdır derdi de. Buradan işte cumhuriyet kurulduğunda Mısır'a gidenlerden Mustafa Sabri Efendi beraber ama Zaidül Kevseri hem tarikat ehliydi, hem hadis ehliydi, hem fıkıh ehliydi, allame-i cihan idi. O El-İşfak Ali Ahkamit talak isimli kitabının sonlarına doğru diyor ki: yani bu ümmetin başına gelen belalarda İbni Teymiye'nin açtığı bela kadar bir bela hiç kimse bu ümmetin başına açmamıştır. O kadar yanlış fetvalar, bozuk fetvalar itikattan fıkha kadar her şeyi birbirine kattı karıştırdı. Şimdi onun yolunu izleyenlere Allah hidayet versin Allah işler. Ne diyelim? Evet. Halbuki Abdülkadir gelen de kabul eder. Muhittin Arabi kabul etmez. Sanki sana kalmış yahu. Allah kabul etmiş evliyayı sen. Ama Abdülkadir Geylani deyince işte onun bir kerameti İbn-i Teymiye bile diyor ki onun kerametleri mütevatirdir, itiraz edilemez. <gülüyor> ya! Biz Efendimizin hürmetliği el-magfirete ve rıza bağışlanmak istiyoruz, mağfirete eyle ya Rabbi. Rızanı istiyoruz, helal eyle ya El kabul, kabule kabulen ta'am la tekiluna fîle enfusina tarifete ayn Tam bir makbuliyetle kabul istiyoruz ya Rabbi. Nefislerimizin eline göz açıp kapayacak kadar bizi havale etmeyeceğin şekilde makbuliyet nasib eyle ya Rabbi. Ya Ni'mel Mujib, ey güzel kabul eden, kabul eden Allah'ım, ne güzel mücibsin kabul eyle yarab. Fa kad araya şeytan girdi, nefis girdi, araya engeller girdi sen halasayla ya Rabbi. Amin. Ya Mevlaya bi cahili bike sallallahu aleyhi ve sellem. Yine ikinci defa peygamberin Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem rütbesi, makamı, mertebesi hakkı için diyor. Ya böyle benim hürmetimi isteyin. Allah indinde mertebem çok yüksektir. Ey gidi kardeş sen ne zavallısın ya. Fe inne ufrane dinubil halki bi ecmaihim evvelin akherin ve berihim ve facirin. Ya Rabbi sen bizi bu gece mutlaka affeyle ya Rabbi. Hayır. Bütün kullarının tümünün toptanının günahlarının tamamının öncekilerin sonrakilerin iyilerinin kötülerinin hepsini mağfiret etmek ke fi bahri cudikal vasu sahili bilinmeyen kenarı bucağı olmayan rahmet deryasında bir damla gibidir ya rabbel alim yani hepimizi affetse şimdi burayı değil bütün dünyadaki müslümanları iki milyara yakın bütün ne günahları varsa affetse sahili olmayan rahmet denizinde damla gibi kalır ya rabbi hepimizi affeyle derken bizi de mahrum etme ya rabbi Amin. yani şimdi bizi affetse bütün dünyayı affetse damla gibi ya bizi şu kadar bir şey şurada bizi affetse ne kadar kalır Zerre olmaz ya. Fakat kulte ve kavlükel hakkul mübin Sen buyurdun, senin sözün haktır, aşikardır ki ve ma erselnâke illâ rahmetellil alemin Madem onu alemlere rahmet olarak gönderdim seni ya Muhammed buyurdun sallallahu aleyhi ve alâliye sahibi ecma'in bizi de o rahmetinden müstefid eyle ya Rabbel âm. Amin. Amin. Ya Rabbi kemiklerimiz gevşedi. Ve işte alen şeyba. Başımız yaşlandı, beyaz oldu. Velemekum bidua eke rabbi şakiyya. Sana dua edip de bu zamana kadar hiç mahrum olduğumuz olmadı. Yine bu boş çevirme ya Rabbele alemin. Rabbinim sen rahimin ya rabbi zararlar hastalıklar musibetler bize dokundu sen aciyanların en merhametlisisin rahmetinle şifaları ihsaneyle rabbinim li ma ya rabbi bana indireceyin bize indireceğin hayırlar bereketler rızıklara, fakir muhtaç durumdayız mahrum eyleme ya rabbel alamin ya Unzufa, ey zayıfların yardımcısı. Ya Azlimerraka, ey ümidimizi büyük tuttuğumuz Allah'ımız. Ya Munqizul Qarqa, ey boğulanları kurtaran Allah'ımız. Ya Munciyel Helka, ey helak olanlara necat veren Allah'ımız. Ya Nemel Mevla, ey ne güzel Mevlamız. Ya Amanel Kayfîn, ey korkanların güvencesi olan Allah'ımız. La ilahe illallahu Azimul Halim. Ce ceza vermekte acele etmeyip tövbe için mühlet veren o yüce Allah'tan başka ilah yoktur. La ilahe illallahü rabbul arşın azim. O büyük arşın Rabbi olan Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. La ilahe illallahü rabbus semavat. Seb'i ve rabbul arşın kerim. Yedi kat göklerin ve kıymetli arşın Rabbi olan Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Nasıl bir şey? Zikir var. Tevhid var. Yardım istemek var. Üç tane ayetten üç peygamber duası var. Salavat-ı serife var. Rahmetellâ alemin var. Var, var, var, var. Mağfiret istemek var, rıza istemek var, kabul istemek var. Buna Allah Teala ilham etti Abdülkadir Geylaniye. Sen ne zannediyorsun ya? Mübarek adam! 249. sayfede 23. sığa Şerife size bunu tavsiye etmemin sebebi çünkü siz biraz kiminiz hastalıktan yakınıyorsunuz, kiminiz zayıflıktan, kiminiz kısırlıktan, kiminiz malsızlıktan, kiminiz derdinden işte hepsine deva olsun diye Abdülkadir Geylan Hazretlerinin hürmetiyle, himmetiyle, şefaati bereketiyle inşallahü rahman faziletli 40 salavat-ı eden, bunu size tavsiye ediyoruz. Ondan sonra size bir zikir tavsiye ediyoruz. O zikri geçen söyledim ama teşvik edemedim, faziletini beyan edemedim. Sayfa 93. Bu zikir nasıl bir zikir biliyor musunuz? Ben kendim için ne istiyorsam sizin için aynı şey istiyorum. Beş vakit namazdan sonra ben bunu yapıyorum. Teşvik için konuşuyorum. Ben yaptığım için size de tesir edecektir. Çünkü amel etmesen tesir etmez. Size de tesir edecek, siz de yapın. Ben sizin ahirete çok zengin çıkmanızı istiyorum. Ben zengin olmanızı isterim, fakir olmanızı istemem. Ahiret fakirliği beterdir, dünya fakirliğine benzemez. Şimdi, bunu İmam bi En-Nasihah isimli eserinde zikrediyor. Ee, esas Ebu'l-Leş Semerkandi Büyük Takî Tembih'ül Gafilî'nde zikrediyor Sonra Abdurrahman Esseli Âlimi Hazretleri En-Nasîha isimle eserinde zikrediyor En-Nasîh Nasihatler O da acayip bir kitap Şimdi İmam Dahhak'tan senedi İmam Ebu'l-Leş diyor ki Senedim İmam Dahhak Baş müfessirlerden Ona dayanıyor Orada o da kimden nakil yapıyor Zaten İbni Abbas'a ulaşmıştır İbni Abbas'tan naklediyor bir kere İsrafil aleyhisselam dört büyük melekten biri Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme geliyor ve şöyle diyor. Ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi okuyoruz. Bir kere okuyun bakalım da on sonra her gün en az bir kere okuyun. Beş vakit okursanız da ben beş vakit okuyorum. Sübhanellahi <gülüyor> velhamdülillahi <gülüyor> la ilahe illallah. Vallahu ekber. Vallahu La havle ve la kuvvete illa billah. Allahu ekber. alim Allahu Teala. Allahu ekber. Allah alim Allahu Teala. Ve mil ema alim Allahu Teala. Allah Şimdi subhanallah dedin tesbit. Elhamdülillah hamd ettin. La ilahe illallah tevit okudun. Allahu ekber tekbiri yaptın. La havle ve la kuvvete illa billah zaten Havlu kuvveti hep Allah'a havale ettin. Kendi gücünden, kuvvetinden sıyrıldın. Rabbimin kuvvetinden olur her şey dedin. Ama bunları beş tane oldu. Esas dörttür ya. Burada La Havle-i Şerif'te var. Beş oldu. Bu beşini söyledin. Bir kere söylüyorum, bir kere. Ama diyorsun ki peşine ne kadar söyledim? Allah'ın bildikleri saysınca, Allah'ın bildikleri tartısınca, Allah'ın bildikleri dolusunca. Ne oldu şimdi? İsrafil aleyhisselam geldi dedik ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Bunu her kim bir kere söylerse Allahu Teala ona ne yazar? 5 haslet yazar. Faziletli yazar. Bir Kur'an-ı Kerim'de ne buyuruyor? Ve zikrînallahi kesîran ve zâkirât. Allah çok zikreden erkeklerle çok zikreden kadınlar. Geriden beri sayıyor mümin erkekler, mümin kadınlar, Müslüman erkekler, erkekler, oruç tutan erkekler, oruçtan kadınlar, namuslarını koruyan erkekler, koruyan kadınlar. İşte zikir efendim sadaka veren erkekler sadaka ayet bu. En sonunda hiçbirinde çok demiyor. Allah'ı çok zikreden erkeklerle çok zikreden kadınlar bir tek nerede çokluğu söylüyor? Zikirde söylüyor. Eadallahu <gülüyor> le Allah onlara büyük bir bağışlanma ve büyük bir ecir ve mükafat hazırladı. Bu ayettir. Şimdi Allah'ı çok zikreden erkeklerle kadınlardan yazılmak için. Bu 5 hasletin birincisi Allah çok zikreden erkeklerle kadınlardan yazıldı bitti. Allah çok zikreden erkeklerden. Bir kere söyledi bunu ya. Bir kere söyledi. Çok zikreden erkeklerden yazılacak. En büyük on sonra peşine ne geliyor? Allah ona ne hazırladı? Büyük mahfireti kazandın. Büyük ecir kazandın. Birinci de zaten. Çok zikrede ne oldun ya? İkincisi Cennette bu zikirler onun için Büyük bir ağaç olur. Kuru ağacın yaprakları döküldüğü gibi, o kişinin günahları kendisi için dökülür. Ondan sonra Allahü Teala o kişiye rahmetiyle tecelli eder. Yani feyiz ve bereket lazım. allah Teala her kime nazar ederse o kişiye artık bir kere tecelli alsan bir daha azap görmeyecek. Böyle müjdeler sayıyor. Şimdi beş kastet yazar diyor. Çok zikredenlerden yazılır. Bir. 2. Bir kere bu zikri söyleyen 24 saat sürekli zikredenden eftal olur. <gülüyor> Allah Teala istediği zikre, istediği fazileti verme hakkına sahip midir? O zaman akıllı olacaksın. Ne demek? Kendi kafana gitmeyeceksin, nakle uyacaksın, nakle. Sana fazla kazandıracak kolay işler öğretmişler. Öbürünün canı çıkar, o kadar kazanamaz. Ona birebir işlem görürler. Sana bire bir trilyon işlem görürler. Neden? Hadislere uyduğun için. Uydurmadığın için. Uydurma yok. Kaynaklar burada. İki, gece gündüz zikreden, e, gece gündüz sürekli zikretmesinden eftal olur. Bunu bir kere söylemek. Cennette büyük bir ağaç olur. Yani cennetteki ağaç yüz sene atlı koşturan gölgesini bitiremez. Öyle bir ağaç dünyada kimsenin yok. Dünyadan değerli. Üç, Dördüncüsü, ağaç yapraklar döküldü, günahlar dökülür. Dört. Beşinciyi bulduk mu? Allah Teala ona rahmetiyle nazar eder ve tecelli eder. Bir kuluna bir kere tecelli etse, bir daha ona azap... Oldu mu beş? Bulduk 5 Şimdi burada bir mesele var. Abdurrahman Salim Hazretleri diyor ki, Bukhari büyük Büyükveli i̇bn Ebi Cemre Bu i̇bn Ebi Cemre radıyallahu anh büyük bir zat, sene altı yüzlerde icri vefatı, Kahire'de kabri ziyaret ziyareti nasip oldu. Önce bir kere gittim ziyaret etmemiştim. Sonra Seyyid Muhammed Alevi Maliki rahmetullahi aleyh geldiğinde buraya i̇bn Ebi Cemre'yi ziyaret ettim mi etmedim dedim. Dedi ki i̇bn ebi Cemre'yi ziyaret edebilseydin o diyor ki Ya Rabbi imansız ölecekleri kabrime nasip etme. Eğer ziyaret edebilseydin bir garanti alırdın oradan dedi bana. Bu sefer hepten evhamlaştım şimdi. Bir daha gittiğimde gittim. Öyle bir yerdir ki orası Karafe'de biraz yüksekte İbn-i Ataylal İskenderi burada Altında Kemal İbni Humam, altında. Burada İbni Seyyid'in Nas, Seyyid, Esiratü'l-Halebi es hesabı o. Bu karşıda İbni Dekıykül İd, Şafii'nin en büyük kadısı Fakii. Ondan sonra e, bütün o adanın tüm Evliya Allah. Altlarda vefa ı vefa yeni şeyhleri, İbni Farız aşağıda, Aşıkların Sultanı. Yani dolaştık dolaştık iki üç gün, deli divane olduk oralarda. Ne Evliya, Zünnûn-u Mısri'ler orada, hepsi orada. Karafe, Veliler diyarın ya mübarek yer çoklarında kabri işte kaybolmaya maruz kalıyor ama işte Allah muhafaza Onlar, bunların türbeleri var evde de şey kabrin içinde de ev var hep evlerde yatıyorlar orada birkaç milyon insan orada yaşıyor Karafe denen yer eski Mısır birkaç milyon yaşıyor orada kabirlerde yatıyorlar hepsi. orada işte bir ziyaret edişi şey ettik oradaki ev sahibi de ev sahibi derken türbeye işte yapmışlar aşağı karı koca Ondan sonra bize biraz süt mü verdi, bir çay verdi, bir şey verdi. Mübareğin oturduk yanında ziyaret ettik. Dedim elhamdülillah. İki tane böyle şeyim var. Bir Fas'ta Alem Dağı'nda, Ebu hüseyin de Şeyh'i, İbni i Meşiş Hazretleri. Abdüselam i̇bn Meşiş, o da diyor ki ya Rabbi, imansız ölecek şakileri kabrime yollama. Benim kabrimin başında bozuk adam duramaz diyormuş. Dağın başında hakikaten bulsun, gitsen canın çıkar. O da nasip oldu gittik elhamdülillah. Bu da nasip oldu. İnşallah imanlı öleceğiz inşallah. Ondan sonra bu İbni Ebi Cemre Bukhari'yi şer etti. Ama 200 küsür küsur hadisini. İki cilt böyle kitap. Yalnız o kitap Allah bana ömür verse de tercüme edebilsem. Öyle bir kitap ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kaç kere rüyasında gördü buyurdu ki sallallahu aleyhi ve sellem o kitabı okumayı bilmese de sırf evinde bulundursa da şu kadar şefaatim var. Ama ne kadar sırf İbn-i Ebi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle o kadar rüyada görüşürdü, uyanırken görüşürdü ki bütün alimler de onu nakletmiş sırf bir kitap var, onu tercüme edeceğim 30-40 sayfa Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Bekir Hazreti Ömer'in geldikleri, gittikleri şurası yazılırken müdahale ettikleri şu hadise şu kadar sevap verdim, şu şerhi yaptın, bu kadar müjde alacaksın falan falan. 30-40 sayfa sırf o kitap hakkında Resulullah Efendimiz'in buyurduğu görüştüklerini anlatıyor o mübarek kitap elbette Hüseyin evine adı İki cittir o. Onda tabii aynı bizim bildiğimiz gibi hadisleri şer etmiş. Manalar vermiş. İnşallah ondan ders yapan biri çıkar. İnşallah onu belki tercüme yaparız inşallah. Ama Arapçası da olsa, anlamasa da, evinde bulundursa, diyor ki bu kitabı okursa veya sahip olursa diyor. Sahip olursa da aynı şefaatleri müjdeliyor. İbn-i Cemre, Bukhari Şahri, Evliyaullah'ın reislerinden. Onun adını da muhafaza edin inşallah. Kitabı hiçbir şey... Elbette elbette o seniye diye öyle bir şey olabilir. Efendim buradaydı. Kütüphanedeydi. Baktım o müjdeleri görünce dedim hemen eve alıyoruz arkadaşlar. Yani kitabı aldım şimdi. Böyle önümde duruyor. Aman ha. Baktım çok çok güzel şeyler almış. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem burada geldi şöyle buyurdu. Bundan bana şöyle müjde buyurdu. Ama aklınız durur yani. Öyle müjdeler gelmiş ki hadisleri şerh etmesinden dolayı. Şimdi o zat diyor ki İbn-i Cemre kitabını bu alttaki dua ile bitirmiş. Öyle müjdeler saymış bunun faziletine dair. Bu zikri bana rüyamda Allah Teala öğretiliyor. Bu demin üstteki değil, üstteki hadis-i şerif. Şimdi bu zikirle başlıyor. Altta buna salavat ekliyor. Deminki sayıya kat katının zerrelerinin kat katınca salavat ekliyor. Deminkine ilaveten. Sonra istiğfar ekliyor. Sonra bir de manasını lütfedip okursanız, biz canımız çıktı, hazırladık, tercümesini yaptık, sayfa 93, dergimizin 93-94, manalarını lütfedip okursanız, nasıl bir mana biliyor musun? Ya Rabbi diyor, bu zikrin ve bu salatın sevabını Allah'a inanan peygamberleri tasdik eden, öncekilerden sonrakilerden, ceza gününe kadar İslam sıfatıyla kaim olan gök ehlinden, yer ehlinden, Dünyanın evvelinden ceza gününe kadar hepsine bu sevabı ulaştır ya Rabbi diyor. Amin. Sen ne oluyorsun burada biliyor musun? Sen ne olduğunu biliyor musun? Dünyanın evvelinden kıyamete kadar gelen e ulema, evliya, enbiya, sahabe bütün peygamberler esas tümüne gidiyor. Sana ne gelecek acaba buradan? Geri dönüşü var mı bu işlerin? He? Ya ahirette kime rastlasan bana hediye göndermiştin der, seni alır koltuğuna ya. Hangi peygambere rastlasan? Bak, sevaplara bak. Ondan sonra, Ya Rabbi, onlardan her birini, onlar için razı olduğun ve seni razı edecek amellerle, sana onları yaklaştıracak amellerle, senin katında onları rahatlatacak amellerle, Ya Erhamer diyor, üç kere Ya diyor, onların hepsine böyle sevaplar buradan vasıl eyle diyor. Çünkü Habibi sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, Kul üç kere ya erhamerrahimin dediği zaman Allah bir melek gönderir. Erhamurrahimin şimdi sana yöneldi. İstene istersen. Bu hadis-i şerif olduğuna göre diyor biz de senden hediyelerimizi yaptık diyor. İki cihan selametini iki cihanda ne hayırlar varsa mihnetsiz, meşakkatsiz zorluksuz, zahmetsiz fazl-ı kereminle hepimize lütfeyle. Fazl-ı keremine layık olan şekilde bize lütuflar ihsan eyle. fazl keremine layık olan şekilde fazlından daha ziyadeleriyle de müşerref eyle Amin. en mühim mesele bütün verdiklerini afiyet içinde ver mihnet ve belasız şekilde bize vasıl eyle Amin. sonunda da diyor Efendimiz Muhammed'e aline ashabına zatının celaline ve celalinin keremine yakışır şekilde salatü selam eyle Amin. şimdi deminki zikir hadiste onu her gün mutlaka bir kere yapın o kolay ilk tesbih çektirdim ya size o kısa ben onu 5 vakit yapıyorum kolay her namazın tespit yapıyoruz ya, 33 Sübhanallah, 33 onu bitirince yapıyorum, bir kere, beş vakit, sen bir kere yap, beş vakit yapamıyorsun, o zaten deminki beş haslet, o ayrı, yalnız Allah Teala bana mana aleminde öğretti ki diyor i̇bn Cemre, bu zikri yaptıktan sonra bir de salavat ekledik ona, bir de istiğfar ekledik, sonra bunun küllün sevabını alıyoruz, demin dediğimiz gibi o sevabı dünyanın başından ceza gününe kadar, İman ehli, İslam sıfatıyla kaim gök elinden, yer elinden saydık ya hepsine ulaştırması için allah Teala'ya dua diyoruz. Şimdi sen bu kadar insana iyilik duası yaptığın zaman sevabın, sevabı zaten sonsuz. Allah'ın bildikleri sayısınca sen de şimdi diyorsun ki ya ne sevap kazandım da bir kere okumakla dağıt dağıt bitmedi arkadaş o kadar adama ne gidecek? Ki Kimseye bir şey kalmaz. Ya sen bu tesbihleri, hamdleri, zikirleri, salavatları yapıyorsun. Sonra ne diyorsun? Allah'ın bildikleri sayısınca. Bildiklerinin tartıs ağırlığınca, bildiklerinin dolusunca. Gökler, yerler, arşem, ve boşluk. E sen bu kadar sevap kazandığın için sen merak etme, sevabını hediye et. Git git bitmez. Ulaştırdıkça bitmez. Peki bu kadar insandan da sana bunların içinde tasarruf sahibi veliler var mı? Bunların içinde kabirde yattığı halde sana iyilik yapmaya Allah'ın fırsat verdiği büyükler var mı? Bunların içinde peygamberler var mı? E, şehitler var mı? Salihler var mı? ya e, bu kadar insandan sana bir geri dönüş gelir mi? Sen ne olursun arkadaş? Abad olursun. Ben kendim için gördüğümü sizin de için isterim. Zaten öbür türlü kamil iman sahibi olamaz bir mümin. Nefsi için istediğini mümin kardeşler isteyecek. Ha efendim bu derginin 93 ve 94'ün sayfelerinde Günde beş kere öbürünü yapıyoruz. Bir kere de bu uzunluğu yapalım ama yapamadın. Cuma'dan Cuma'ya Cuma tam hediyeleri gönderme günü. Ne olur? Acayip sana geri dönüş olur. Bütün enbiya'dan, ulemadan, evliya'dan sevap vasıl olanlar sana da Allah'a yalvarırlar. Senin de hayırlı murattan husulü için araya girerler. Zaten garip fakirlere giderse, günahkar zayıflara giderse Allah onlara senin zikrini sevabıyla rahmet eder. Azaplarını kaldırır. Zenginlere giderse, sana dönüş gelir, manevi zenginler. Fakirlere giderse, senden onlara bir iyilik olur. Sen Allah'ın kullan düşünürsen, Allah da seni düşünür. Sen acı, gökteki meleklerde sana acısın buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. Millet hediye bekliyor, millet sevap bekliyor. Mezarlarda imdat ediyor. Ölü diyor, imdat ediyor, dua bekliyor eşten dosttan, zikir sevap bekliyor. Sen nereye yetiştireceksin? Sana bir zikir öğrettiler, Adem aleyhisselamdan son insana kadar İyi kötü herkesin, yeter ki Müslüman olarak ölmüş olsun Hepsinin ruhuna gidecek kadar, yetecek kadar Büyük zikir öğrettiler sana Sen daha ne duruyorsun kardeş? Zenginlere gönder, geri dönüş al Fakirlere gönder, Allah'ın rahmetine mazhar ol Çünkü onlar muhtaç, sen onlara acıdın, Allah da sana acısın Tamam? Anlaştık mı? Yani dergi basıldı gitti Koydun rafa kaldırdın kalmasın kal bunlar boşta kalmasın bu zikirler ise bizim dergimiz birkaç kitaba bedeldir. Bir kitap demiyorum. Her ay birkaç kitaba bedeldir. Ona göre amel ediniz. Allah Teala amellere muvaffak eyle. Subhan rabbil ala inna ne gudu bekmeni النار. Allah minnas elkurda kab elcenn. Ne ve man qarbe ile ham qabli ma. Ne gudu bekmeni النار ve man qarbe ile ham qabli ma. Allah minnas elkem ne xayir ma selekem ne abukem Muhammed sallallahu taala aleyhi s. Ne gudu bekmeni shermesadekem ne abukem Muhammed sallallahu ta. Selamet elmasanu la habla vallah. Uwate illa billahi la Allahümme inna es'elüke minel hayri kullihi 'acili ve ma alimna minhu ma lam na'lem na'udüke min eşşerri 'acili ve 'acimi ma alimna ve ma lam Allahümme men kaddeytelena min ve rüşda Allahümme Rabbena min ve min Allahümme nurana inneke 'ala kulli şey'in kadir ya erhamer rahimin ya rabb bizden evvel ölenlere kerp ayık Ankara'dan Hafız Orhan Efendi, Sadık Orhan Efendi vefat etti. Ben Ankara'daydım, yoğun bakım almışlardı. İşte benim peşimden vefat etmiş. Mübarek, iyi ihvan, Efendimiz'e bağlı. Ben de o zaman Ankara'da kitapçılara gezerdim. İşte 20-30 sene evvel orada Hacı Bayramı'nda kitaplar aldım. Param çıkışmadı, yetişmedi. Birkaç eski kitaplar aldıydım. Onları ve ödedi mübarek adam. Dedim, borç alayım senden. Yok dedi, ne yapacaksın bo borcu dedi. Sen okuyorsun, okutuyorsun dedi. Olsun dedi, ben ödeyeyim dedi falan. Milletcimli o zaman bir kuruş kitaba veren yok bir şey yok. Ya Rabbi sen biliyorsun ya Rabbi alemin. Hocalara, talebelere, bu okuyanlara yardım ederdi, severdi bu yolu ya Rabbi. Hafızona efendi kardeşimce rahmet eyle kabrini. Nur eyle derecesini, hale eyle ya Rabbi. Buyurun ruhu için. Eşhedü en la ilahe illallah. Ve eşhedü enne Muhammeden abdu ve resulüh. La ilahe illallah. Muhammedur resulullah. Fi kulli ve nefesin. Academav şahü ilmulllah. Allah Allah. Allah. Ya Rabbi hediyelerimizi nurdan tabaklarla vasıl eyle. Mahşer sabahına kadar ya Rabbi azap gücü gösterme ya Rabbi. İstirahatini gün be gün efendi hazretlerimize bu yolu bağlılığının kıymetini, faziletini ona göster ya Rabbelal. Ve hayr olan nasirin. Fazlu kereminle lutunla muamele ile yoğun bakımdaki hastamıza acil şifa, dertlerimize deva. Borçlarımıza ödeme kolaylıkları ihsan eyle. Ameliyatlara acil şifalar ihsan eyle. Ameliyat olacaklara başarılı ameliyatlar nasip eyle. Ne hayırlı muradı olan varsa sana arz ettik, havale ettik. Her türlü hayırlı muratlarımıza, burada bulunanları, uzaktan yakından dinleyenleri nail eyleyle. Umduklarımıza nail ile, korktuklarımıza emin eyleyle ya Rabben Alemin veya ya Dualarımızın kabulü, hayırlı muratlarımızın husulü için. Essalatu vesselam aleyke ya Resulallah. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيد الأولين والآخرين سبحانه ربك رب العزة عما يصفونه وسلامه على المرسلين الحمد لله رب العالمين اللهم صل و وبارك على سيدنا محمد النبي الأممي الحبيب العالي القدري العظيم الجاهي وعلى آله وصحبه Amin.